kastet Bekaynat. Bugün 3 Temmuz Pazartesi. Yıl 2017, Ay 7, Gün 184, Hızır 59. 1438 Hicri Şevval 9, 1433 Rumi Haziran 20. Günün sözü. Ah, özür dilerim. Sam rüzgarlarının başlangıcı. Fırtına, yağmur. Günün sözü. Koca selleri meydana getirenler küçük dereciklerdir. William Shakespeare. Günün tarihi. 134 yıl önce bugün 3 Temmuz 1883'te Çek asıllı Avusturyalı yaz şair, roman ve öykü yazarı Franz Kafka Prag'da doğmuştu. 3 Haziran 1924'te 41 yaşında ölen Kafka'nın başlıca eserler arasında değişim, dava ve şato vardır. Günün malumatı Temmuz Güya Yıldızlara tapan bir zümre bu ayı Temmuz'a adında bir bilgine armağan etmiş ama onu yitirdikten sonra büyük bir üzüntüye düşmüşler. Her Temmuz ayında bir bayram yaparlarmış ve o günün bir bölümünü sevinçle geçirdikten sonra öteki bölümünde oturup ağlarlarmış. Bizde Temmuz adı Süryanice'den alınmıştır. Günün malumatına devam Temmuz ayında meyveler. Ağaçlar yeşiliken budanmaya devam olunur. Kayısı, armut ve erik ağaçlarına göz aşısı yapılır. Kayısı ve şeftali yapraklarının bir kısmı koparılır. Sebzeler, havuç, maydanoz, semizotu, salata, kuzu kulağı, dereotu ve her çeşit turp ekilir. Devamı yarın. Büyük, Büyük Saatli Marif Takvimi Home. Dans les cœurs, l'amour fait sa loi vainqueur. Le temps s'enfuit, nul ne dort. Déjà c'est un astre d'or. Mais bientôt la combe devra finir. Les crotos verront le soleil venir. Puis le jour, au monde dira bonjour. On voit la danse grand bruit. Reprends-tu pour la nuit? ella la you play more be la conga you call Merkez. açık radyo arası 949 açıkradyo.com.tr ve açık gazete programı bir hafta aradan sonra tekrar gündeme geldi. Program başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Canton Bil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Girişte La Conga Picotti, Josephine Baker'dan. Josephine Baker ya da Josephine Baker'dan dinledik. Star of Foli Berger adlı albümden aldık. Ve bunu neden çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'ya başvurarak anlıyorum. Kadınlar world. Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncılık Joseph'in Yaşları 9 yaşında Mississippi Nehri kıyısındaki St. Louis'de ev temizliğine gider.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 don't believe it take a look at the you win. Evet, Josephine Baker, Josephine Baker ya da Josephine Baker'dan bahsederken çok sayıda yani dünyanın en renkli ve önemli simalarından bir tanesinden bahsediyoruz demektir. ve Galliano'yu e, ufacık bir ek yapmak e, gerekiyorsa e, Amerika Sivil Haklar hareketinin de çok önemli bir başını çekenlerden biri olduğunu da ekleyelim 1950'lerde ve 60'larda özellikle ve FBI tam, tamamen kontrol ediyormuş kendisini e, özellikle New York şehrinde Stork Club'da Leylek Kulübü'nde kendisine renginden dolayı hizmet vermeyi reddedince bayağı ciddi bir şekilde afişe etmiş. Stork Club denen yeri, böyle bir kepazeliği. Onun üzerine de FBI bu kadın neler çeviriyor diye dinlemeye, gözlemeye almış. Ve ayrımcı olan şeylerde... Evet ayrımcılık yapan beyazların e, bulunduğu dinleyicilerin önünde de performans vermeyi seyircilerin reddetmiş ve sonunda da bazı tarihçiler onu Las Vegas e, kumarhanelerinde tamamen ırk ayrımcılığının ortadan kalkmasında birinci derecede rolü Joseph'in Baker'ın oynadığını da söylüyorlar ve Şimdi birazcık kulak vereceğimiz bu ünlü 1963'teki Washington'daki yürüyüş bugün nerede? Yürüyüşlerden çok sık bahsediyoruz. Türkiye'deki Adalet Yürüyüşünden de her gün etraflı bir şekilde bahsetmekteyiz. İstanbul'a yaklaşıyor. Orada tarihin önemli yürüyüşlerinden bir diğeri olan 1963'teki Martin Luther King yürüyüşünde Washington'da Podüma birlikte çıkıyor ve karışık kalabalığı görünce siyah, beyaz, Latino, hepsi bir arada tuzla biber, işte tam da olması gerektiği gibi dediği biliniyor. Josephine Baker. In. Şimdi o konuşmasından bir ufak kesit dinleyelim. Has come all the way from her home to be with us today, Miss Josephine Baker. you to know that this is the happiest day of my entire life and as you all must know I have had a very long life and I'm 60 years old the results today I've seen you all together a sight for sore eyes <laughs> You're together as salt and pepper just as you should be just as I've always wanted you to be and peoples of the world have always wanted you to be <laughs> you are a united people at last because without unity There cannot be any victory. <gülüyor> evet, hayatımın en mutlu günü olduğunu söyleyebilirim ve uzun bir hayatım oldu. 60 yaşındayım dedi Paris'teki gösterilerinden sonra dünyanın en meşhur insanlarından bir tanesi göstericilerinden. Ve geliyor bu 60 yıllık hayatımın en mutlu anında sizi tuz ve biber gibi bir arada tam da olması gerektiği gibi görüyorum zaten birlik ancak birlikten kuvvet doğar birleşin ve her şeyi yenebiliriz bunu da gösterdik burada tarih yazdık diyor bu yürüyüşte çok önemli bir konuşma belki bunu açık radyonun zaman içinde şeylerinde dolaştırabiliriz Josephin Baker'ın bu konuşmasını Josephine'in yaşları bu şekilde devam ediyor. Bir başka tarihte bugünse bugünlerde diyelim 155. yıl dönümünü kutladığımız, andığımız bir şey var. Victor Hugo'nun tarihin en önemli yazarlarından biri. Victor Hugo'nun 1862'de bugünlerde Le Misérables" Sefiller adlı olağanüstü, zaman dışı insanı darmadağın eden eseri 1500 sayfalık tamamen yeryüzünün lanetlilerine adammış ve uzun süredir sessiz kalanların sesi olmuş. Yani Jean Valjean'ın hikayesi bir köylü bir şey kar, kız kardeşinin e, açlık içinde bulunan çocuklarını çocuklarını beslemek için bir ekmek çalan bir adamın 19 yıla hapis edilmesi 19 yıl hapis cezasına çarptırılması ondan sonra da hayatını dönüştürüp o devrim, devrim Fransası'nda bütün siyasi ayaklanmaların, çalkantıların içinde yer almasının olağanüstü destansı hikayesi ee, ve şey, müfettiş Jaber tarafından da amansız bir şekilde polis müfettişi hayatın her anında takip ediyordu. Kurulu düzeninde sağlam bekçisi var. Lugo'nun kendi politikası da 20 yıl da yazmış. Bu başyapıtını 1848 Fransız devrimi sırasında yani yoksulluğa polis şeyine zulmüne ekonomik adaletsizliklere, eşitsizliklere ve son derece şey dışı, insanlık dışı bir e, hapishane sistemine karşı orada ona karşı olmakla başlıyor. Ondan sonra da devrim, sınıf mücadeleleri moral ve ahlaki yükselme nasıl olur ve özgürlük ve en sonunda da e, sevginin yenilmez gücü üzerine yazdığı muazzam bir kitap Sadece kitap olarak da kalmıyor galiba. Mesela Takahiro Arahi'nin bir Japon mangası uyarlamasından... ...1937'de Orson Welles'ın bir radyo uyarlamasına kadar... ...birçok alanda ilham kaynağı olan bir eser olarak da biliniyor. Evet, Walt Disney'e kadar da gitti işin ucu tabii. Cerrar Döper de çizim. oynamış 2000 tarihli TV mini serisinde. Evet, yani çok önemli ve sonunda bir şey demiş İtalyan yayıncılarına da yani 1885'te öldüğü zaman bir yoksul tabutunda gömülmesini şart koşmuş miras olarak kendisi 2 milyon insan <gülüyor> Paris o zamanki nüfusunun nüfusunu çok aşan insan onun cenazesine gelmiş Hugo'nun bu yani yazar değil sadece düşünür ve tarihi bir şahsiyet ve bir, bir festival yapın demiş. Ezilenler festivali olsun benim. E, cenaze törenim demiş. Gerçekten olmuş yani. Ve İtalyan yayıncılarına da demiş ki sefalet hepimiz içindir. Hepimizi kaygılandıran bir şey. Her yerde insanların görmezden geldiği ve umutsuz olduğu yerde cahil olduğu yerde her yerde kadınların ekmek için satışa çıkarıldığı her yerde çocukların bir kitap bile alamadığı ve hiçbir şekilde o zaman dünyayı anlama yeterince anlama şansına sahip olmadığı bir yerde işte sefiller kitabı kapıyı vurur açın ben sizin için geldim der diyor yani ve sonunda son Victor Hugo'nun son şeyi de ölümünden sonra sevmek eylem yapmaktır demek oluyor. Şimdi dinleyelim mi birazcık? Evet, müziğini de hafifçe dinletecektik ama galiba teknik olarak mümkün olamadı Victor Hugo'ya da buradan günaydın diyelim. 155. yıl dönümünde Mize, bu tefrika olarak tabi yayınlanıyor. Bu, 20 yılda yazılmış zaten ve son bölümü 1500 sayfalık bu müthiş anıtsal şeyin. Son bölümü 1862'de evvelki gün plan yayınlanmış. Yani 30 Haziran'da yayınlanmış. 3 gün önce. Onun şerefine çaldık anmalarda. Tarihi anmalarda bunu söyleyelim. Evet. Oradan devam edelim şimdi tarihte bugün başka neler olduğunu hemen bakabiliriz. 1987'de Hugh Capet, Hugh Capet, Fransa, Hugh galiba evet, Günolar, Hugh Capet, Fransa kralı ilan edilmiş ve Capet hanedanının kuruluşu bu 987'den 1792'ye kadar Fransız devriminin sonrasına kadar da Fransızı yönetecek sadece Fransa'ya değil, değil. Konstantinopolis'in Latin İmparatoru, Brezilya İmparatoru İspanya Kralı, Portekiz Kralı Sicilya Kralı Napoli Kralı, Macaristan Kralı, Polonya Kralı Arnavutluk Kralı devam <gülüyor> ediyor çeşitli düklükler de var Luxemburg Grand Düklüğü gibi şeyler de var Burbonlar'a evet. kadar devam etmiş ondan sonra Burbon evet. düplüğü gibi Müthiş bir, bir olay sanki. Hugo, o, Hugo bütün bunları biliyordu Tabi yazarken tabii. eserini Ve çok büyük bir saygı göstermiyordu Doğrusu Victor Hugo Evet 1844'te Bugünse son Son kalan çift Büyük avuklar Denen kuşların Son çifti öldürülmüş 1844'te Bulunmuştu 3 Temmuz 1844'te bulunmuş ve öldürülmüş yumurtası. Çünkü bir tüccar, tacir şey istemiş. Salonuna asmak. E, evet. Yok. Görmek istemiş. E, şeyde bu kuşları filan na, nasıl oluyor filan diye. E, oraya mı gitmiş? Hayır. Adam göndermiş. Getirin bana demiş. Ve şeyde e, John Branson ve Sigurdur Isleifson da şeyleri öldürmüş anneyle baba kuşu yavruyu da ya yumurtayı da şeyle ezmiş çizmesiyle botuyla ezmiş o işte bitmiş. Bilseydi yıllar sonra 1971'de mesela 9000 pound edeceğini o yumurtanın cezer <gülüyor> miydi? Guinness Rekorlar kitabına geçmiş en pahalı kuş yumurtası diye. Sonradan öldürdükleri o kırdıkları kuş yumurtalarını... Yok en pahalı yumurta değil doldurulmuş kuş onu öldürdüğü boğazlayarak öldürdüğü kuşu doldurmuşlar işte. Marika. Evet böyle bir şey 1969'da bugün de uzay yarışında en büyük tarihte e, roket... E, tarihin en büyük patlaması gerçekleşmiş Sovyetlerin N1 roketi patlamış ve rampası da darmadağın olmuş Sovyet uzay görevleri için bayağı korkunç bir şey ölen yok ama ölen yok, yok yani. sadece Amerika Birleşik Devletleri aylar sonra galiba birkaç ay sonra e, aya ayak basacak işte o yarışı kaybetmenin ilk işareti olarak görülmüş bu evet eagle değil mi kartal konacak orada ve şey demiş yarbay semen komarovski bugün dünyanın sonunu gördüm hiç abartmıyorum ve üstelik de bir kabusta değil karabasanda değil tamamen uyanıktım gözlerim açıktı ve tam yanı başındaydım dünyanın sonunu gördüm demiş evet böyle anmalar bu şekilde Sivas katliamının 24. yılında anıldığından bahsedelim şimdi de. 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta katledilenler 24. yılında Sivas'ta Madımak Oteli'nin önünde anıldı. Türk Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en karanlık ve yüz karası günlerinden biri. Binlerce kişi selam olsun ateşle semaha duranlara. Devletin alevisi olmayacağız. Adalet halkların elleriyle gelecek yazında. Dövizler taşımış ayrıca alanda dersim için, Maraş için, Çorum için, Sivas için, insanlık için diye bir de pankart açılmış. HDP sözcüsü Osman Baydemir, HDP milletvekili Müslüm Doğan, Mahmut Toğrul, Erdal Ataş, Alican Ünlü HDP MYK üyeleri için çilem Küçük Geleş ve Ali Kenanoğlu'nun yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve Suruç'ta öldürülen gençlerin aileleri de katılmış. Yürüyüş boyunca yapılan konuşmalarda HDP ve CHP'li vekillerin tutuklanmasına tepki gösterilmiş. 116 gündür açlık grevinde olan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semi Özakçaya da dayanışma mesajları gönderilmiş. Sivas Valisi Davut Gül Başkanlığındaki bir heyette Madımak Oteli ziyaret edilerek karanfil bırakmış 33 kişi öldürüldü aralarında çok sayıda yazarın ve aydının yer aldı. E, isimlerini sayamayacağımız kadar çok misafirler de var sanatçılar var ve Aziz Nesin'in de son anda büyük bir komplo sonunda kurtarılmasının itfaiye yerleri tarafından engellenmesine çalışarak şey yapıldı. Madımak Oteli'nde katledilenlerden Behçet Aysan'ın kızı Eren Aysan da düşmanım otel yakanlar değil onları bu duyguya sürükleyen anlayıştı diyor. Yalnızca kendi acımızdan söz açmak ne yalan söyleyeyim ayıp geliyor. Biz kocaman acılar ülkesinin yaralı ceylanlarıyız artık diye yazmış bir gün gazetesinde. Yani çok ağır bir durum. Hayatım boyunca şair ve bir bilim adamı olan babam Behçet Aysa'nın yaşamında salık verdiği değerlere saldık kalmaya çaba gösterdim. Bilenmedim, öfkelenmemeye, tersini anlamaya çalıştım. Hınçla büyümedim. O meşum günde bile katilden nefret edemedim. Çünkü ayaklanmaya kalkan cehaletin neler yapabileceğini görmek, anlamak, bu sağduyuyla yaşamak zorundaydım. Düşmanım otel yakanlar değil, onları bu duyguya sürükleyen anlayış ve cehaletti diyor. Linç kültürünün doğu toplumlarında nereye kadar uzanabileceğini hiçbir zaman görmezden gelemedim. Hindistan'da 50 adamın saldırdığı, tecavüz ettiği, sonra ölüsünü bir ağaca astığı 13'ünde, 14'ünde 14 genç kızları hatırlar mısınız? O kızlara namussuz diye saldıranların sizce duygusu nedir? Kendi ülkesinde şairini, yazarını, ozanını, semah dönen genç kızlarını, delikanlılarını yakan zihniyetin duygusu nedir? Anlayamadım, diyor. Tıpkı bir insanın nasıl tetikçi olduğunu anlayamayacağım gibi. Abd-i İpekçi, Cavit Orhan Tütengil, Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı say say bitmiyor. Bir insan, bir insanı nasıl öldürür diyor. Anlayamayacağım gibi İlhan Erdost, Metin Göktepe, Necip Hablemitoğlu, Tahir Elçi. Öldürümler tükenmiyor. Belki daha anlayamadığım pek çok şey var. Acemisi olarak öleceğim bu hayatın. Demiş. Kötü ölüm babamın kapısını çaldığında henüz 44 yaşındaydı. O zamanlar kocaman bir gözlük, uçak büyüklüğünde bir gazete ya da Teodorakis'in içli şarkıları gibi dev görünürdü bana. Ne kadar gençmiş oysa, ölüm sözlüğüne yakıştıramazdım hiç yüzünü diyor. Mikis Teodorakis'in de hasta yatağından e, bu iki eğitmen için Nuriye ve Semih için de gönderdiği mesaja da daha sonra da değineceğiz. Yani e, bugünlerde KHK ile işinden ihraç edilen iki akademisyen Nuriye ve Semih açlık grevinde. Onlar ölüyor biz seyrediyoruz diyordu Mine Söğüt geçe, geçtiğimiz günlerdeki yazısında. Evet onlar ölüyor ve sosyal medyada yaşasın hashtagleri dolaşıyor. Oysa onları bu inattan vazgeçirmek, ölüme yatmaktan çıkarmak boynumuzun borcu. Çünkü bu ülkede en büyük direniş yaşamak. Kolay olansa ölmek. Her gün azar azar öldürülüyoruz zaten. Ve bu günleri hazırlayanlar diye bitiriyor yazısını Eren Aysan. Nefessiz bıraktınız bizi. Size ne kadar teşekkür etsem az. Daha fazlası için elinizden geleni ardınıza koymayın. Daha çok yakın, öldürün, boğazlayın. Faili belli cinayetlerde öldürülenlerin gözleri bırakmasın peşinizi. Katledin doğayı. Ağaçların iniltisi, kuşların çığlığı rüyalarınıza girsin. Belki o zaman çocuklarınıza nasıl bir dünya bıraktığınızı anlar da uykularınız kaçar sonunda. Bizim gibi nefessiz kalmanın acısıyla dolanıp durursunuz öylece demiş. Evet şöyle bir bilgide aktırebiliriz. Sivas katliamına davasında şu anda iktidar partisinden milletvekili, yönetici ve bakan olan birçok kişi sanıkların avukatlığını yapmıştı. Böyle bir tarih de var. Örneğin bu avukatlar arasında Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Gümrük Bakanı Bülent Tüfekçi, Tüfekçi. Aa hatırlat en son demecini duydunuz mu? Hadi. Bülent Tüfekçi'nin. Bu adalet ile alakalı olarak yaptı. Duydum ama bir daha hatırlatırsan çok sevineceğim. Biz yollar yapıyoruz. Yolları millet için yapıyoruz. Teröristler yürüsün diye yapmıyoruz. Şeklinde bir açıklama yapmıştı. Affedersiniz. Herkesten özür dilerim. Sevinmedim. Ama bir yandan da şeyi de demişti. 80 milyon birlikte bu ülkeyi uluslararası arenada hak ettiği yere getirebilmek için milli birlik ve beraberlik içerisinde çalışıyoruz da demişti. Arena demiş. Ben demedim. Gümrük Bakanı demiş arena diye statlardan kaldırılıyorlar bakanlar hala söylüyor neyse birçok kişiler almış devamı da var aslında tokat milletvekili Zeyt Aslan anayasa mahkemesi üyesi Celal Mümtaz Akıncı da anayasa mahkemesi üyesi mi evet efendim bilindik isimler arasındaymış avukatlık yapan hiçbir zaman açığa çıkarılamadı hiçbir zaman gerçek arkasındaki şeyler yer alamadı Sivas katliamı da emniyet kayıtlarında garip bir şekilde yer almış. Hülya Karabağlı'nın ayrıntılı bir haberi var. Yani belediye başkanının Temel kara Karamollaoğlu'nun da bambaşka şekilde kayıtlara geçtiği görülüyor. Halkı yatıştırmayı başaramadı diyor çok ayrıntılı bir şey fakat e, Zafer İslam'ın Allahu Ekber, Bâli istifa ve Şeytan Aziz gibi nesini kastederek sloganlar atarak vilayet binasına doğru ilerlemeye başlamış oldukları kayıtta e, ve sonuç olarak bayağı Belediye Meclis üyesi Cafer Erçakmak yumrukla ve bir belediye görevlisi elinde telsizle nesine çalıştı, saldırmaya çalışsa da yine aynı polis memurları saldırıya mani olmuştur gibi yüz karası olaylardan bahsediliyor. Sivas olaylarını etraflı olarak ne kadar konuşsak azdır ama şimdilik zamanımızın darlığı sebebiyle burada keselim üzerine çok sayıda ağıt yakıldı şarkılar yazıldı ama gerçek sorunlar asla bulunamadı hatta çok da acayip şeyler oldu ee, karakola 300 metre mesafedeki evinde kaçak olarak yaşayıp ölen hatta askere giden asker kayıtlarını yapan iş kuran sanıklar olduğunda da göz da biliyoruz öyle işte bir durum var bir adaletsizlik söz konusu Şimdi şey aradan sonra neler konuşacağımızı da hafifçe şey yapalım. Türkiye rekor sıcaklarla mücadele ediyor. Ve yalnız Türkiye değil dünyada da çok büyük sıcaklar meselesi var. Ondan bahsedeceğiz. İstanbul'da son 100 yılın rekorunun kırıldığını, 4 ilde memurlara sıcaklık izni verildiğini İran'da yılın sıcaklık rekorunun kırıldığını, iklim değişikliğinin buğdayda muazzam üretimde kaybına yol açtığını, yüzde 9 gibi bir yüksek oranda azalmış. Afrika'da açlık, Somali'de açlık, Irak'ta açlık, iç göçmenlerde ve aşırı sıcakların arkasında çok güçlü iklim değişikliği işaretleri olduğunu 153 yıldan beri ikinci sıcak haziranın yaşandığı meseleler Avrupa'daki aşırı haziran sıcaklıkları ve uzmanların da bir memorandumu andıcı yayınlandı dünyadaki ve eğer bu emisyonlar devam ederse insanlığın 3 yılı kaldığını dünyanın en saygın bilim dergilerinden birinde yayınladılar. Biraz ondan bahsedeceğiz. Yani dünya devrilme noktasına 3 yıl kalmış durumda. Ondan sonra geri döndürülemez noktaya gelmiş olacak. Ne yapılsa boş olacak deniyor ve 6 sektörde hedefler konmuş. Dünyanın önde gelen bilim insanları, aktivistleri ve pek çok tanınmış insanı da 3 yıl kaldı iklimimizi güvenlik altında koruyabilmek için diyorlar hem bu çok büyük bir görev zorunlu yani anıtsal bir yük var üzerimizde ama zorunlu istenir ve yapılabilir diyorlar ve umutlu bir noktayla da bitiriyorlar hala yapılabilir noktadayız ama şimdi harekete geçmemiz lazım diyorlar bunlardan bahsedeceğiz ve ondan sonra da konuşacağımız adalet yürüyüşü devam ediyor. Güçlenerek sayı nicelik de nitelik de artarak toplumun farklı renklerini bir araya getirerek büyümekte çok büyük bir şey var. Arkasından da e, şeyden de bahsedeceğiz şüphesiz ki Nuriye Gülmen ve Semih Özakçı'nın durumlarından konuşuyor. E, Ölüme doğru an be an gitmekteler ve bu meseleleri konuşacağız bir de şeyden bahsedebiliriz şeyin son günü bugün ultimatomun Katar'a verilen Türkiye'nin üssünü de dahil olmak üzere oradan çıkarmak üzere 13 maddelik bir ultimatom vermişti Körfez ülkeleri ve Suudi Arabistan ve Mısır. Onlar da uymayacaklarını söylediler. Ülkemizi savunmaya hazırız dediler. Hazırız dediler. İlter de saldırıları var. Ee, ve e, Washington Times gibi sadece bir gazeteninde Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'deki savaşa doğrudan katılması kaçınılmaz diye tüyle ürpertici bir haber var. Ama aynı zamanda da bütün dünyada güçlü şeyler var. Direnişler Hı. var. Belki şimdi birazdan da Neil Young'un Children of Destiny" adlı yeni protesto şarkısını çalarak protestolardan bahsetmenin zamanıdır. Açık gazet fade away what would you do what would you say how would you ask Young ve çok kalabalık bir, harika bir gruptan Neil Young ve Promise of the Real grubundan yeni bir video yayınlandı. Hem Trump'a hem de bütün zulme karşı direniş başkaldırış şarkısı Children of Destiny Kaderin Çocukları şarkısını e, e, başlığını taşıyor ve inandığınız şeye şey için Neye inanıyorsanız onun için başınızı kaldırın ve mevcut güçlere, muktedirlere direnin diyor. Ve toprağı koruyun çocukları, denizleri koruyun kaderin çocukları için. Yani onlar sizin ve benim çocuklarımız. Eğer iyilik herhangi bir şekilde kaybederse ve kötülük, habaset günü çalarsa... Ve o zaman ne yaparsın, ne dersin, nasıl o yeni günde hareket edersin, onu düşün diyor. Ve Promise of the Real grubu da Willie çocukları Michael ve Lucas da var. Ve 56 parçalık bir orkestra. Böyle bir video, harika piknik. Amerikan bayrakları sallayan çocuklar. 4 Temmuz bayram Amerika'nın milli bayramı orada uçan jetler arasında direnin direnin diye bir video var ve şey diyor Facebook'unda da da şöyle bir şey postalamış bir sizinle paylaşmak istediğimiz bir şey yarattık bir plak yaptık kayıt yaptık bir tamamen aynı odada dolunayda ee, tamam birbirini tanımayan insanlarla 65 kişi bir arada harika bir zaman geçirdik eğlendik İnşallah siz de eğlenir ve direnirsiniz diye bir not göndermiş Children of Destiny kaderin çocukları şarkısı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump geçtiğimiz haftanın başından itibaren e, Amerikan medyasına hedef alan paylaşımlarda bulunuyordu bu arada pazar günü yayınladığı bir video ile sürdürmüş bu saldırılarını Twitter üzerinden kendisini CNN ile güreşen daha doğrusu güreşmekten de öte. O Amerikan ülkeye evet, uğran Amerikan bir montaj de. paylaşmış. CNN kanalı ise konuyla alakalı Trump'ın CNN'i çocukça bir tweetle yumrukladığını başına taşımış. Bu olayın çocuklukla alakası yok. Yapılan şey de gayet böyle saldırgan bir şey. Çocuklar bu kadar vahşi ve saldırgan ve mide bulandırıcı olabileceğini düşünmüyorum. Ee, yalancı medya Beyaz Saray'a, Beyaz Saraya diye yazıyor orada. Yürüyüşümüzü durdurmaya çalıştığı ama başkan ben oldum onlar değil ifadeleriyle böyle bir montaj paylaşmış. İyice artık Monte. iyice akli sağlığı tamamen kafayı yemiş durumda. Onun için de çok tehlikeli tabii. Çünkü hiçbir şeyle yani bu kendini beğenmiş narsistlerin kendilerinin istediği şeyin herhangi dışında herhangi bir gelişmeye tahammül edememesi ve giderek akli dengesini kaybetmesine ilişkin çok sayıda Uzman raporu da okuduk. Hedef gösteriyor. En evet. kötü halde bu. Evet. Yani doğrudan medya hedef gösteriyor. Ve bu dünyanın en güçlü ülkesinin en güçlü adamı. Evet. Peki dönelim şimdi en önemli şeye. Bir kez bir tek şey söyleyeceğim ee, sadece e, Sivas olayıyla ile ilgili küçük bir şey eklemek istiyorum. Ee, Sivas'ta yangın hiç sönmedi diye dünkü cumhuriyette vermişti katliamın üzerinden 24 yıl geçti 2 otel görevlisi ve 33 aydının yakılarak öldürüldüğü Sivas katliamının 24. yılında 15 bin kişinin katıldığı bir toplu katliam Türkiye'nin gerçekten utançla ancak hatırlayabileceği ve düzeltmesi için de yeterince çabayı hiç göstermediği bir şey 123 kişi ceza almış ama tek bir kamu görevlisi bile yargılanmamış dolayısıyla yangında sürüp gidiyor ama önemli bir unutulmama durumu da var zaten bugün de unutmayacağız diye çıkmış birçok gazetede yani birçok dediğim aslında sadece Cumhuriyet, Evrensel e, manşetten veriyorlar. Unutmayacağız diye Cumhuriyet, Evrensel bu acıyı adalet ve barış dindirir diyor. İlacın gerçek adalet, layıklık ve barış olduğu vurgulandı diyor Evrensel ve bir gün gazetesi de vermiş. Her yaştan insan yürüyüşe akın etti diyor. Bu Sivas katliamının yıl dönümünde olan adalet yürüyüşünün 18. gününde Kılıçdaroğlu'nun da adalet arayışına ve Madımak katliamının da değindiği de belirtiliyor Madımak'ta katledilen canlar tüm yurtta anıldı diye haberler var. Onun dışında büyük yerleşik gazetelerde Madımak'tan da bahseden yok kimse. Çok unutulmadı diye. Nereye koymuş? Hürriyet gazetesi. Sağ alt köşeye. Evet. Doğru bildin. Orta alt köşeye 1, 2, 3, 4, 5 satır. Unutulmadı diye. Unutmuş aslında. Hürriyet Milliyette o da yok galiba. Bakayım. Yok galiba. işte Falan falan. Neyse bu haberleri artık bunları gazeteden de saymak eğiliminde fazla değiliz. Biz medyanın gerçek haber verebilme niteliğinden bahsediyoruz. Olsa iyi olur. Türkiye rekor sıcaklarla mücadele ediyor diye bir kez daha dönelim. Antalya'da 45,4 dereceyle gelmiş geçmiş en yüksek sıcaklık değeri. 1929'dan beri ölçüm yapılıyormuş Antalya'da. Ama Türkiye rekoruysa Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 46 dereceyle kırılmış. BBC Türkçe derlemiş bunları. Bodrum'da da son 3 günde müthiş etkili olmuş ve deniz suyu sıcaklığı 24 derece. Ki görülmemiş bir şey aslında. <gülüyor> Neredeyse yumurta diyebilecek duruma geliyor. Sıcak biraz abarttım ama o kadar olur. Sıcaklığın gölgede 42 derece hissedildiği Adana'da e, Seyhan nehrine dalmışlar insanlar. İstanbul'da cuma günü ölçüden 39,2 dereceyle Bakırköy en sıcak semt olmuş Kilios sahillerinde. De, de sıcaktan kaçanlar ilk adreslerden biri ve aşırı sıcaklar nedeniyle İstanbul'da son 100 yılın rekoru kırıldı diyor Minnet gazetesi. Orman yangınları da var bu arada. O İran hemen geçmeden önce Alanya'da ve İzmir'de ardından da biraz önce bahsettiğiniz yumurtaların piştiği Bodrum'da orman yangınları evet. ortaya çıkmış. Rüzgarın etkisiyle de büyümüş ve bunu da maalesef gitmeden önce de bir tahmin olarak hem aramızda konuşmuş hem de bir iki cümleyle söylemiştik rekor sıcaklıkların yani Portekiz ve Fransa'da değil sadece başka yerlerde de geleceğini Türkiye'de bulabileceğinin kaygıyla belirtmiştik Ankara valiliği bugünü idari izinli saymış engelli ve hamile kamu çalışanlarını ayrıca 4'te de bu Ankara'dan sonra Osmaniye, Valiliğince de ançık hamileler, engelliler, kalp beyin, solunum sistemi vesaire, karaciğer, böbrek rahatsızlığı olanlar ve kanser hastaları izinli. Denizli ve Muğla'da da bazı kamu personellerine izin verilmiş. Aşırı sıcaklar. Tabi oradan İran'a geçebiliriz. Yılın sıcaklık rekoru kırılmış dünyada 53,7 derece. 54 dereceye yakın... Celsius, ...bilemiyorum... ...istediğiniz sıcaklık... Ne o, ...61 derece... Ufak bir mikrokozmos durumu da söz konusu orada... ...Ahvaz olarak belirttiğiniz bölge... ...İran'ın güneybatısında yer alan bölge... ...aynı zamanda İran'ın başlıca petrolün çıktığı, çıkartıldığı... ...bölge oluyor... ...ve geçtiğimiz bu senenin başından bu yana... Porto, e, ...protesto gösterileri... ...oldukça yoğun bir şekilde yaşanıyor... ...elektrik kesintileri ve su kesintileri var... Yani en fazla, en zengin olması gereken bölgelerden bir tanesi olmasına rağmen e, Dünya Sağlık Örgütü'nün 91 ülkede, 1100 şehirde 2003 ve 2010 yılları arasında yapılan ölçümlerden yola çıkarak oluşturduğu listeye göre dünyadaki hava kirliliğinin en yoğun olduğu yerde aynı zamanda Ahvaz olarak belirtiliyor. Evet, Ahvaz'daki sıcaklık değeri de doğrulanırsa diyor ki neden doğrulanmasın? Burada rivayetim değil ya bu. Hem sıcak hem kirli. Neden? Petrol. Ve doğalgaz evet. evet. Son 100 yılın en yüksek sıcaklığı olarak kayıtlara geçebilirmiş. Dünyadaki yani. Ne deniyor ne denir bilmiyorum. Ee, Türkiye'nin geçen yılki buğday üretiminin de %9 azalarak 20,6 milyon tona indiği TRT haberden var. Eksikleri gidermek için buğday ithal ediliyor ama durum çok vahim. Afrika'da 28 ülke ciddi düzeyde açlık çekiyor. Sadece Fas, Tunus ve Cezayir'de açlık, o da düşük seviyedeymiş. Yani bu da iyi haberi de bu şekilde veriyor. Anadolu Ajansı haberi bu da. Yani bu üç ülkede Magreb, Magreb ülkelerinde Kuzey Afrika'da açlık düşük seviyede. Yani Afrika'da 28 ülke ciddi düzeyde açlık, yani beslenme. Ulusal öncelik haline getirilme ediyor. Dünyanın tam anlamıyla bir krizin ta içinde göbeğinde olduğunu görmek için bu rakamları alt alta vermek bile yeterli. Sadece başka bir şey söylemeyebiliriz. Somali'de 20 bin çocuk açlıktan ölmek üzereymiş. Bir yardım kuruluşu Save the Children'dan Doce Velen'in haberi. Birleşmiş ve Irak'a geçerse gıda ve tarım sorumlusu Birleşmiş Milletler Zugbi, Fazıl Zugbi Irak'ta 3 milyon üzerinde iç göçmenin açlık sınırında olduğunu, gıdaya muhtaç olduğunu söylemiş. 3 milyon insandan bahsediyoruz. Komşumuz Irak'tan. Evet, bunlara devam edeceğiz ama şeyi söyleyelim şimdi özellikle. Burada sadece geçtiğimiz ay Irak'ta 415 kişi öldü. Sivil öldü. Sadece 415 sivil saldırılarda, terör saldırılarında ve çıkan çatışmalarda hayatını kaybetti. Yani günde 15 kişi mi ölüyor? Öleyim hemen. Her günde... 14 kişi evet. Evet 14-15 kişi ölüyor. Yani neredeyse bir buçuk saatte bir finan denilebilir. Ee, çok önemli bir haber de şeydi. Portekiz'de onlarca kişi öldü. 60 küsur kişi. 7 kimine öldü yanarak. Arabalarından kaçmaya çalışırken. Fransa'da, Belçika'da, İsviçre ve Hollanda'da da anormal sıcaklıklar görüldü. Özel önlemler alındı. İngiltere'de 153 yıldan beri en sıcak 2. Haziran'mış. Tabii bunun bir de Temmuz'u var. İsviçre'de, pardon, İngiltere'de 1976'dan beri İsviçre'de 153 yıldan beri 1864'ten beri en sıcak ikinci Haziran'mış İngiltere'deki en sıcak Haziran 76'dan beri ve bölgelerdeki sıcaklık rekoru kırılma sıklığı 10 kat artmış 10 kat ve yıl Haziran boyunca kıtanın batısında ortalama sıcaklık normal değerlerin 3 derece üzerinde seyretmiş. Ee, ve e, Oxford Üniversitesi'nden de araştırmayı yürüten bir ekibin başında bulunan kişi Fred Friedrich Otto insan kaynaklı küresel ısınmanın dikkate alındığı iklim modelleriyle göz ardı edildiği modeller arasında fark oluşmaya başlamış. Yani bunu göz ardı eden modeller de oluşturuluyormuş demek eskiden ama büyük fark var. Isınma trendi eğilimi tahmin edilenden daha hızlı olduğu da açıklanmış. Ve aşırı sıcaklar daha da sık yaşanacak deniyor. Yani iklim ve çevre bilimi laboratuvarından Robert Votar, eğer sera gazlarını azaltmazsak hazirandaki aşırı sıcaklar 100 yılın ortasına geldiğimizde normal sıcaklıklar olacak. Yani 33 senede yeni normal Şimdi tabii çok önemli bir açıklamada Demin Carrington'da yazdı bu aynı haberin bir başkası BBC'den başka Guardian'da da gördük. Avrupa'daki bu aşırı haziran sıcakları World Weather Attribution diye bir uluslararası bilim kurulu tarafından öldürücü özellikle çok küçükler çocuklar ve yaşlılar o yaşları ileri olanlar için söylüyorlar çok tehlikeli ve e, şeyi de söylemişler y, y, mesela Britanya hükümetinin terzimeki büyük gösteriler vardı dün orada da on binlerce kişi sokakta ve protesto ediyordu kemer sıkma öldürür diye e, yıllık sıcaklara bağlı ölüm sayısı üç katına çıkacakmış 2040'a kadar e, hesaplıyorlar ve Dünya nüfusunun üçte biri Her üç kişiden biri e, iklim değişikliğinin Sonucu olarak e, Sıcak dalgalarından Aşırı sıcak dalgalarından etkileniyorlarmış Ve geldik Günün Ve bence haftanın ayın Ve yılın en Tatsız haberlerinden birine O da e, 2020'ye kadar emisyonlar Salımlar böyle giderse hatta aynı bile kalırsa Paris anlaşmasındaki öngörülen şeyler kesinlikle tutturulamaz hedefler yani neredeyse kesin diyebiliriz diyorlar ve insanlığın sadece 3 yılı kaldı eyleme geçmek için ve sera gazı denen emisyonları yani petrol, kömür, petrol ve doğalgaz yakımından ve işte taşıt kullanımından vesaire emisyonların ...iklim bakımından güvenli bir dünya olabilmesi için son üç yılımız kaldığını söylüyorlar. Bunların başında eski Birleşmiş Milletler Çerçeve Anlaşması, İklim Değişikliği Çerçeve Anlaşması'nın... ...sekreteri, yürütme sekreteri Christina Digeres, Postam Enstitüsü'nün çok önemli bir kuruluş. İklim Etkileri Araştırma Bölümü Başkanı Hans Joachim Schellnhuber de var. Ve Nature gibi çok saygın bir dergide çıkmış durumda. Karbondioksit onun e, şeyinde e, son 3 yılda aslında ciddi bir düz hat var. Artık artmıyor. Buna rağmen sıcaklığın artması daha da endiş, endüstrileş yani daha da endişe verici. Çünkü e, dekarbonize edebilmek için dünya ekonomisine epey bir yol var ve fırtınalı siyasi havalar var mesela başkan Donald Trump'ın tarihi Paris Anlaşması'nı reddetmesi gibi diyorlar ve üç şey söylemişler bir Grönland'a ve Antarktika'da yani kuzey ve güney kutuplarında zaten inanılmaz bir hızla buz örtüleri kayboluyor eriyor ikincisi kuzey kutbunda Arktika'da yaz buzu yok oluyor belki bu yaz bile ...tamamen ortadan kalkabilir... ...bir süre için... Üç ...ve üçüncüsü... ...mercan rifleri... ...sıcak stresinden yok oluyor... ...yani tüm ekosistemler... ...çökmeye başlamış durumda... ...artık fazla bir şey yapmaya lüzum yok... ...ve bunun sonuçları da... ...aşırı sıcak dalgaları... ...kuraklıklar ve deniz seviyelerindeki... ...yükselmeler... ...amansız, insafsız... ...bir şekilde vuracak ve tabii ki en yoksulları ve en zayıfları başta vuracak diyorlar Al, 2020 onun içinde şey diye yazmışlar ee, sera gazı emisyonları salımları için kesinlikle bir dönüm noktası 2016 peak yani en tepe noktasına ulaşıp ondan sonra inmeye başlaması için sayılır peak alınırsa dünyayı sıfır emisyon senaryosuna göre 25 yıllık daha makul bir şeye sokmak mümkün ama altı sektörde hedefler belirlemişler. Enerjide en az dünyanın elektrik şeyinin en az %30'u yenilenebilir şeyden alınmalı. Ve bu özellikle Türkiye'deki iktidar için son derece kötü bir haber var. Hiç kömür yok. Bir tane bile yeni kömür santrali inşa edilemez diyorlar. Mevcutlarında hızla sökülmesi ve şey yapılması, lav edilmesi gerekir diyorlar. Altyapı olarak şehirler ve eyaletler 33 yıl içinde tamamen dekarbonize olmalı. Bunu nasıl yapacaklar bilinmiyor ama böyle alt yapılarını. üçüncüsü ulaşımda kitle e, ulaşım araçları kullanılması iki katına çıkarılmalı elektrik şeyleri en az yüzde elektrikli araçlar kullanılmalı yeni satışlarda e, C olarak da e, ağır yük taşıyıcısı ağır kamyonlar vesaire de yüzde yirmi bir azaltım olması şart diyorlar. 3 yıl içinde bütün bunlar. Ve Esera gazı uçaklarda da yani smiles and smiles böyle serbest uçuşlar için alınan uçanlar için de kötü haber e, %20, 3 yıl içinde %20 bir azaltım öngörülüyor. Yani uçak seferleri de öyle. 4 arazide de e, şeyin orman yangınlarının durdurulması ormanların talan edilmesine son verilmeli. Ve yeni ağaçlandırma yapılmalı çok önemli bir şekilde anlatıyorlar. Ayrıntılı olarak var bende hepsi. Yani bizim radyo kayıtlarında da var. Endüstri alanındaki şeylere geçersek beşinci olarak ağır endüstriden gelen emisyonlar 2050'den çok önce yarıya indirilmeli ağır endüstri de bütün böyle çimento sanayi vesaire başta olmak üzere demir çelik onlar azaltılmalı ve son olarak da altıncı olarak da finans, finans sektöründe en az 1 trilyon dolar yılda iklim eylemlerine verilmeli. Ve bütün bunun en büyük önemi de G20 toplantısı için. Hamburg'da 6-7 Haziran bu Perşembe ve Cuma yapılıyor. Ee, Türkiye'de var aralarında ve katılıyor. Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Baş Genel Başkanı Erdoğan Başkanlığında gidecek. Ve orada resmen sorulacak herhalde herkese ee, bu kömür olmaz diyecek. Ağır çimento, inşaat, yol Plan bunları durdurmak zorundasın evet, Ama daha ne yani, kadar sorulacak? Paris'te sorulmamış mıydı? Paris'te sözler verilmemiş miydi? Tekrardan şimdi sorulacak olan şey ne? Sözünüzü ama, tutacak mısınız, tutmayacak mısınız? Yok, acil durum artık Macron'un dediğini dinleyin. Trump'ınki olmaz ve kömür de olmaz filan diyecekler. Bakalım ne çıkacak? O zaman çok, da iş düşüyor. Özellikle evet. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki insanlara da büyük iş düşmekte. Daha evet. önce verilmiş olan sözlerin tutulması Hamburg'da için. Hamburg'da da zaten çok büyük gösteriler planlanıyor. Fakat e, seyyar mahkemeler kuruluyormuş biliyor musun? Sokaklarda mı? E, evet. Korkutucu şeyler bunlar. Yani şey için... Ne derler? Göçmenlere ayrılan otelli şeyler var Hı -hı. ya... Peki birazdan Ali Bilge... O, o, onun da haberi var bundan. Doğru de Baya kabinler, hücreye atılacak hücreler falan yapılan seyyar mahkemeler var. Böyle. O da en şey Almanya yani en demokrat ülkesi. Evet. Fakat son olarak şey diyorlar pozitif bir notayla bitiyor. Optimist imsar kalalım ve birlikte eyleme geçelim diyorlar. Ancak öyle olur zaten. Ufak bir eklemede ben hepim son yarım saatte daha detaylı olarak bahsedebiliriz belki bir durumdan. Evet. Land Use Policy adlı dergide yayınlanan bir makalede bu ayki yayınlanan bir makalede 2100 yılında iklim değişikliğinin bir sonucu olarak dünyada 2 milyar mülteci olacağı tahmin ediliyormuş. Evet yani dörtte biri mülteci olacak dünya nüfusu. O zamana kadar dörtte bir oranında nüfus kalırsa dünya üzerindeki <gülüyor> evet. gıda krizinden, bugünkü, savaşlardan. Evet, bugünkü nüfusundan. Evet. Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği yerinden edilenler yerinden edilenlerin sayısının 65.9 milyon olarak duyurmuş. Bu 65.9 milyon insanın mülteci, sığınmacı ya da ülke içerisinde yerinden edilmiş olduğu anlamına geliyormuş. Şayet mültecilerden bir ülke kurulacak olsaymış bu Tayland'ın yani 68.2 milyonluk Tayland'ın hemen arkasında İngiltere'nin 65.5 milyon olan ve mültecilik konusunda gayet sıkı kuralları bulunan İngiltere'nin hemen önünde gelecekti. Evet. Dünyada dünyanın en büyük 21. ülkesi olurdu deniliyor şu anda burada iyi bir hesapla evet yani artık şey bitti yani kendimizi aldatma zamanı bitti belki fırsat bulabilirsek işte Chris geç 18 Haziran'da yazdığı yazıya da değinme fırsatımız olur kendimize yalan söyleyip durursak iklim değişikliğiyle savaşmamız imkansız diyordu ona da bakarız ama şimdi Ali bilgiye geçelim Açık gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik Günaydın Ali Bey Günaydın Ömer Bey, günaydın Can, herkese yahtılar, merhabalar Günaydın, merhaba Evet. ilk defa bu bir haftanın aradığından sonra artık fazla da bir haber yok. Birkaç şey var. Yani küresel ısınma var. Adalet yürüyüşü var. <gülüyor> Aşağı yukarı böyle iki şeyle bir de işte belki Gülen'le Özakçı'nın Gülmen'le Özakçı'nın açlık grevi var. Onun dışında kayda değer bir haberden bahsetmek zor. Çünkü dünyayı açlık ve göçmen sorunları bir de şiddet yönetiyor. Ama buna evet. karşılık da ciddi bir kaldırdı da görülüyor. Bakalım şeyde ne olacak? Özellikle G20'de iklimle ilgili çok önemli gelişmeler olması da bekleniyor. Protestolar başta olmak üzere. Bakalım. Evet. kısa. Geçerim çok yoğun yani ana başlıkları söylediniz ama değinilmeyen hususlara haftaya bir gitmiş olalım. Ee, yani G20 e, toplantısının öncesi e, maliye bakanları ve merkez bankası başkanları toplanır malum. Ee, bunların ülkelerin e, maliye bakanları ve merkez bankaları Mart ayında toplantılar ve e, bu şeyde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yönetim değişikliği damgasını vurdu ve sonuç alınamadı. Bunların başında işte servis ticaret konusu var, aynı zamanda iklim meseleleri var. Bu konuda Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrı G20 toplantısını belirledi. Trump'ın işte koruyucu politikaları ve iklim konusundaki tavrı G20 bu toplantıya da sanıyorum. ...kendisini gösterecektir... ...yani çarşambanın... ...perşembenin gelişi çarşambadan belli... ...G20 Bakanlar... ...toplantısı... ...zaten hazırlık bitirdiğindeki toplantıda... ...mali niteli konularda... ...sonuç alınamadan... ...dağıldı... ...bu toplantıda da aynı şey... ...olacağını düşünebiliriz ama... ...dediğimiz gibi... ...muazzam bir... ...gösteri hazırlığı var... Karşı koyucu G20 kararlarına özellikle iklim meselesine Hamburg'da çok ciddi önlemler almış vaziyette. Ee, Almanya Demokratik Cumhuriyeti evet, konteynerlarda mahkemede. Ya ben, e, ben de sizden e, duydum. Biraz e, e, önce ca, Can'a da söyledim nasıl böyle bir şey <gülüyor> dünyada yani yaşıyor. 24 yargılama yapabilecek konteyner geçici mahkemeler e, kuruldu. Kurulmuş. Onu Doğçeveler'in haberinden öğreniyoruz. Ve e, gözaltına alınanların hemen mahkemeye çıkarılması için göstericilerin e, yargılanabilmesi için böyle test e, put <gülüyor> bir yargılama rejimi e, ve beklenen e, katılımın yüksek olması buna yol açıyor. Ve yüzlerce de gözaltı beklendiği için 7 24 e, hizmet görecek mahkemeler kuruluyor 130'dan fazla yargıç e, görevlendirilmiş e, Doğu Çevre'nin haberine göre e, ve e, yani inanılmaz bir e, polis e, gücü görev yapıyor ve başka eyaletlerden hatta e, komşu ülkelerden güvenlik e, güçleri talep edilmiş e, gösteriye katılacak olanların sayısının tahmini 150 bin kişi e, i̇şte 50 kişilik e, şeyler var, gözaltı yerleri var, 70 hücre varmış. E, tesis 400 kişiye hizmet verecek, yani gözaltının da 400 kişiye hizmet verecek şekilde. Ve bunlar da e, Suriyeli göçmenlerin e, için kullanılan konteynerlarmış. E, yani 7-8 Temmuz. Bu anlamda dikkatleri toplayacak bir toplantı olacak. Evet Ali Bey ve... ben de şeyi de söyleyeyim bu arada o zaman bir önerim var. Yeni polis teşkilatına da yeni bir isim verilsin tamam. Neue Stasi diye Doğu Alman evet. korkutucu Stasi polisinin Stasi'yi yeniden canlandırıyor. Honeker'in meşhur evet. Her üç Almandan biri muhbirdi zaten Doğu Almanya'da. O, o polis teşkilatına çalışıyordu. Kayıtları imha ettiler sonunda. Yanılmıyorsam yani kimse öğrenemedi ama yani şu taziyi aratmayacak bir durum. Bu da yaşasın Almanya yani. Ya, evet. Yani biz bu arada bizim heyetimizin 250 kişilik bir heyet listesi Alman makamlarına iletilmiş. 250 250 mi? kişi katkı Türkiye Erdoğan. Yok canım. AKP Genel Başkanı. Bu bir şaka olur Evet. bu Bunun içinde 60 aşkın polis ve 5 bakan da var. Ondan sonra bakanlar toplantılara girmiyor. Bu toplantılarda yer almıyor. Ne için gidiyorlar o zaman? Bilemiyorum. Herhalde e, suflör pozisyonunu mu olacaklar bilemiyorum artık. E, ve e, işin şeyi 70 kişiyle Fransa Macron katılıyor. Onun heyeti 70 kişiymiş. E, en büyük heyetin Türk heyeti olduğu konusunda bilgiler var. Hatta e, muhtemelen e, azaltılmasını isteyeceğine dair de e, bilgiler sızmış durumda. Yani Erdoğan'ın e, biliyorsunuz bir konuşma talebi e, reddedilmişti. E, i̇kincisi de bu heyetin büyüklüğü herhalde Almanları. E, ama Almanlar kendi polis kadrolarına <gülüyor> gelen polis kadrolarını katabilirler. Evet. <gülüyor> yani bu şekilde bir renk, yani e, ilgili izleyeceğimiz bir G20 olacağı e, anlaşılıyor. Trump neler yapacak, Erdoğan neler yapacak ve bir de şöyle bir bakmak lazım yani kısa geçmek istiyorum. Yani G20 ülkeleri içerisinde Türkiye'nin iyi geçindiği ülke sayısı kaç tane diye de soruyu sorup isterseniz G20'yi evet. sonuçlandıralım. E zaten geçelim. Cumhurbaşkanlığı baş danışmanlarından İbrahim Kalın da hem Almanya'nın çok yanlışlar içinde olduğunu ve hata ettiğini e, bu yoldan kısa en kısa zamanda dönmesi gerektiğini söyledi. Hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin de e, YPG'ye işte büyük en modern silahları verdi. Amerika'nın da çok büyük hata ettiğini söyledi. Böylece zaten Türkiye'nin dostu durumunda pek ülke çok az. Katar var. Evet, Katar'dı. Yani o 20'de Katar yok. Yani e, ilgilenenler bakabilirler ve öyle bir şey yaptım ben hangi ülkelerle G20'de iyiyiz hangileriyle e, orta şeker hangileriyle e, Kavga. Bir sorunumuz yok <gülüyor> kavgalı kavgasız e, Yani or, o da e, Türkiye'nin e, dış politikadaki açmazlığı açısından e, iyi bir basit bir gösterge taşıyabiliriz e, ayrıca sanıyorum Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Erdoğan korumaları da ilk listede yer almış polis kadrosunda. Ondan, onlar sonradan değiştirilmiş. E, bu notu da eklemiş olalım. Gelen bilgiler basından öğrendiğimize göre. Yeni polisler gelmiş. Yeni polisler konmuş. E, korumaları, evet. E, siz Sivas olaylarına değindiniz. Sanat. Biraz değindik, e, evet. E, ben e, bu katliamın e, olduğu yılları hatırlatmak istiyorum yani 1993 yılı e, Türkiye tarihinin en karanlık yıllarının başında gelir 92 93 94 de ekleyebilirsiniz ama 93'te e, almanaklara da bakınca görürsünüz vurmumcuyla e, başlar e, meçhul cinayetler e, işte anaklığı e, siyasetçi bakan Atan Kahvecinin de trafik kazasında hala aydınlatılmadığını bildiğimiz söylenen bir kazası gelir Urumuci cinayet arkasından. Eşref Bitlis Jandarma Genel Komutanı. Evet onun da evet. bir suikast olduğu açığa çıktı. Evet. Jandarma çıktı. Genel Komutanının motoruyla oynandı uçağının evet. Evet. Yani bunların hep bir kontrol geriler. Ergenekon faaliyetleri olduğu Yıllarca biz de programlarımızda bunları dile getirdik. Aynı zamanda işte Temmuz'da 2 Temmuz Sivas katliamı yaşandı. Aynı yıl Turgut Özal vefat etti ve Turgut Özal'ın o dönemde de hala aydınlatılmadığı, ve otopsiler, DNA taramaları falan yapıldı. Ölümü de şüpheli görülen. Şüphelik ölümler katliamların olduğu bir yıldı. Dikkatinizi çekerim. o yıl hep kapatıldı Halk, e, Halkın Emek Partisi'ydi. Evet, evet. Hatırlarsınız 1991 evet. Ekim seçimlerinde Erdal İnönü'nün genel başkanı olduğu SHP, bölgedeki Kürt siyasetçilere SHP listesinden milletvekili olma kontenjanı tanıdı ve bu şekilde Kürt siyaseti parlamentoya girmiş oldu. Ama bu o dönemin e, Türkiye denkleminde, asker siyasetçi denkleminde e, daha sonra Kürt realitesini tanıyoruz yani Erdal Bey ve Süleyman Demirel'e e, geri adım attırarak bu parti e, Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı. E, hemen e, akabinde de e, mecliste bu insanlar e, 94 yılını buldu arada DEP kurul sanıyorum hatırlayabildiğim kadarıyla e, parlamentodan e, hapishaneye gönderildiler evet. Şiddetin son derece hakim olduğu bir yıldı e, 93 yılı e, Sivas katliamının e, bu yıla rastlaması e, Bu anlamda dikkat çekilmesi gereken bir husus Benim üstünde durmak istediğim noktada Ayrıntılarıyla Sivas katliamı şey Bu katliam adeta e, Geliyorum diyerek gelen bir katliamdı ve altını çizmek istediğim husus önlenebilirdi. Hem olaylar öncesinde önlenebilirdi hem de olaylar başladıktan sonra önlenebilirdi. O dönemde bunu çok konuştu. Konuşuldu sonraki yıllarda da konuştu. 24 yıl geçmiş. Çeyrek asır. Şimdi ee, öne alınabilirdi alınmadı. Neden? Ve önlenebilirdi. Neden önlenemedi? Bir soru da Bunların gerçek faillerinin bulunamadı, bulunmadı. Evet. Bunu benzerlikler tarihimizde çok kurmak mümkün. Örneğin 15 Temmuz önlenemez miydi darbe girişimi? 6 saat MİT müsteşarı Günevli Kurmay Başkanı bu mevzuyu müzakere ediyor ve gecesinde kanlı işte bir çetenin başlattığı, önce olduğu Petrullahçı terör örgütü denilen çetenin ...darbe girişimine tanık oluyoruz. Türkiye tarihinde... ...darbe girişimleri, katliamlar... ...suikastların... ...birinci derecede yapılması... ...önlenebilirdi, önlenmedi. İkincisi... ...gerçek failleri... ...ortaya çıkarılmaz bizim tarihimizde. Evet, yani polis kayıtlarına göre... ...Sivas'taki olaylara 15 bin kişi... ...katılmış ama çok sınırlı... ...bir sayıya dava açılmış, 123'ü... ...kesin ceza almış ve Sivas katliam davasında halen 27 kişi cezaevinde bulunuyor diye bir haber yapmıştı Ali Can Uludağ Cumhuriyette pazar günkü Cumhuriyet, 2 Temmuz tarihli fakat şey var yani halen 3 sanık firari olarak aranıyor ve haklarında kırmızı bülten var fakat davanın da zaman aşımından düşürülmesi isteniyor ve Sivas katliamı davasında mesela e, mahkeme pirardayken yakalanamayan ancak kanser olduktan sonra döndüğü evinde ölen Caffer Erçakmak'la Yılmaz Bağan ölmeleri nedeniyle diğer 5 sanın dosyasında zaman aşımı dolduğu diyerekçesiyle düşürmüş yani e, asıl örgütleyenlerden şey yok birçok skandal var yani <gülüyor> firari sanıklardan İhsan Çakmak askere alınmış 97'de Sivas'ta 99'da evlenmiş çocuğunu nüfusa kaydettirmiş ehliyet almış emniyete başvurup sanıklardan Yılmaz Bağ'da Sivas Kangal ilçesinde düğün yapmış aranırken böyle de rezaletler var şimdi yani Sivas Katyağım üzerine e, çok şey yazıldı i̇şte, yani, kontrol gerili faaliyetleri e, Ergenekon faaliyetleri e, o, o günle ilişkin Erdal Bey'in bir açıklaması vardır e, Sanıyorum Oral Çalışlar yazdı bunu in. e, Erdal İnönü Erdal Erdal Bey e, e, işte Orada biliyorsunuz Askeri jandarmayı çekerler Olaylar başladıktan sonra evet. Erdal Bey de konuyla birebir başbakan yardımcısı ilgilenir. ona rağmen Olaylar e, önlenemez Söz e, o Çalışların aktardığına göre Erdal İnönü bir mit yetkilisine sorar. Neden bu oldu? Bazı hareketlerin gazını almak için serbest bırakılırlar o kitleler der mit görevlisi. Bu konu tarihe mal olmuş bir olay. Dediğim gibi önlenebilecek olaylar önlenemedi. Gerçek failleri bulunamadı. Daha sonraki yıllarda zaman aşımına e, uğradığında e, hatırladığım kadarıyla e, Erdoğan bugünkü Cumhurbaşkanı 13 Mart 2012'deki grup toplantısı çıkışta e, zaman aşımından düşmesiyle ilgileri e, Sivas katliamın sorularını yanıtlarken milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun der. E, bunun bir altını çizelim. Ayrıca e, katliam davasındaki e, katillerin avukatlığını yapan 7-8 tanesi Adalet ve Kalkınma Partisi'nden milletvekili seçilir. Bunlardan biri de şu anda bakandır ve adalet yürüyüşüne terörist ifadesi kullandı. Bunların da altını çizerek bakmakta fayda var. Dediğim gibi önlenebilecek katliamlar, suikastler, girişimler, demokrasiyi önleyecek girişimler önlenemedi. Bu ülkede ne hikmetse Ayrıca da gerçek failleri de ortaya çıkarılamak. Bir de yani Sivas katliamı önergesiyle ilgili orada katledilenlerden birinin kızı olan şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı'nın da sanıkların akıbeti hakkındaki soru önergesi de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı evet. İsmail Kahraman tarafından işleme konmamış. Bu da yani hakikaten skandal bir yanıt ve şey deniyor yani e, soruların kısa gerekçesiz ve kişisel görüş ileri sürülmeksizin kişilik ve özel yaşama ilişkin konuları içermemesi gerektiği belirtilerek halbuki katliamda zaten hayatını kaybeden şair Metin Altıok'un kızı kendisi yani her türlü şeyden azade artık akıl ve vicdan dışı bir şey. Çünkü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da Altok, Zeynep, Altok, Akatlı da şey diyor. Sivas ama benim özel yaşamım olduğu için uzun sormuşum demek. Pardon. Şimdiye kadar soru seçerek önerge yanıtlayanlardan yanıt geldi diye de yazmış. Yani meclis başkanının da geçmiş tarihini, siyasi hayatına başlangıçta kanlı pazar olduğunu da cümle alem biliyor. Türkiye tarihi bunlarla gerçekten dolu ve adaletin gerçekleşmediği bir maziyet sahibiz. Ama bugünkü adalet yürüyüşü aslında hem tarihe mal olmuş bütün bu tür olayları hem de günümüzde içinde bulunduğumuz durumundan siliklenmesi anlamına gelen bir yürüyüş e, evet yani gerçekleşiyor. Olağanüstü rekor sıcaklıklara kavurucu sıcağı rağmen binlerce kişinin katılımıyla büyümekte olduğu 20 bini aşkın sayıda insanın ve çok çeşitli kesimlerden e, yaşlı genç e, kadın erkek çok sayıda katılım ve, ve devam ediyor. Büyüyerek yürümekte olduklarını da söylemek e, gerekiyor. Evet yani demokrasi ve adalet arayışı parlamento içideki çalışmalar kadar ve ondan daha da önemlisi meydanların, caddelerin, sokakların ve yolların değerlendirilmesinden geçer. Dünya tarihi böyledir. Bu anlamda ana muhalefet partisi'nin ataletten kalkması, sılkinmesi çok önemli. Beni bu sabah sevindiren e, husus e, Halkların Demokrasi Partisi'nin Edirne'de bulunan Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Edirne'ye gerek yok gelmeye, evet, gelmeye çok, biz onu söylememiştik. Gelirse, siz söyleyin. Evet, çok bence de önemli bir açıklama o. Bence yani artık yürüyüşün hedefine ulaştığını gösterir bir davranıştır. Selahattin Demirtaş'ın da neden içeride olduğunu eee anlatır. Edirne'ye gerek yok yürüyüş, adalet yürüyüşüne tamlaması için tamamlanması için Edirne'ye gelmeye gerek yok her an katılabilir diyerek hedefeyi de bence netleştirmiştir o yüzden bugünden sonra bugün denilebilir ki hani makus talih vardır bu anlamda bir makus talih oluşmuştur yenilmiştir Dolayısıyla adalet yürüyüşünün bugünden sonrası e, gerçekten hedefine ulaşması açısından bir ivme kazanmıştır Yeni evet. bir platoya çıkmıştır Ben bir, Demirtaş'ın e, bu tavrıyla. E, hemen tam cümleyi de söyleyeyim isterseniz. E, yani e, HDP Grup Başkan Vekili Ahmet Yıldırım Demirtaş'ın adalet yürüyüşü hakkında ...benim Edirne'ye yürünmesi yönünde bir talebim yok... ...ifadesini kullandığını açıklamış ve şöyle demiş... Ya, ...Selahattin Bey meselenin Edirne'ye yürüme meselesi olmadığını... ...yürüyüşün tüm muhalif kesimleri buluşturmayı hedeflemesi gerektiğini söyledi... ...meselenin kendisinin tutukluluk hali ve mağduriyetinin ortadan kaldırılmasının... ...ötesinde bir adalet ihtiyacı olduğunu ifade ediyor... ...ve bunun için yürüyüşün sözde değil pratikte de herkes için adalet sağlamaya evrilmesini önemsediğini belirtiyor demiş ki çok önemli bence de sizin de dediğiniz gibi çünkü şey de var bugün bir e, yürüyüşle ilgili bir açıklama vardı işte eş genel başkanlar ve eş genel başkan yardımcıları bir ziyarette bulunacaklar e, ve heyet e, saat 14'te Kandıra cezaevinde açıklama yapacaktı bir de slogan olarak da işte eş genel başkanlara adalet e, denecekti ama Demirtaş bunun herkese adalet ve eş genel başkanlara da anlamına gelecek bir şey e, söylemiş olduğunu düşünebiliriz yani. Evet bence büyük bir siyasi e, olgunluk öngörü e, ve kendisi yani FDP bu süre içerisinde bir türlü netleşemedi bu konuda hal Cümet Partisi içindeki unsurları bunları bir kenara bırakıyorum bence bugünkü bu açıklamaya Demirtaş açıklamasıyla e, daha geniş bir yata e, giriş bu bir evet, Bence de öyle. Yani mesele ökülmüştür. kendisinin tutukluk hali ve mağduriyetinin ortadan kaldırılmasının ötesinde bir, ötesinde bir adalet olsun. ihtiyacı olduğunu ifade etmiş. Yani söz dediği pratikte de herkes için adalet sağlamaya evrilmesi ve muğlak söylemlerin de önüne geçilmesi diye de bir ibaresi var. O da çok önemli. Çok önemli. Toplumsal yani, muhalifetin süreklileştirilmesi gerekliliğini ifade ediyor. Toplumsal dinamiklerin bir arada ülkeyi düzlüğe çıkarma çabası önemli demiş. Ben e, bu aşamadan önce de ama bu aşamayla birlikte zaten yürüyüşün etkili olduğunu e, görmemek mümkün değil. Bunu nerede görüyoruz? Adalet Kalkınma Partisi Genel Başkanı'nın ve iktidar yöneticilerinin açıklamaları. Yani bu yürüyenlere FETÖ'cü, PKK'lı terörist gibi yaftalarla yaklaşmak zaten yürüyüşün hedefini bulduğunu anlamına gelir. Eğer bunlara sığınıyorsa iktidar partisi yürüyüş hedefine e, yaklaşmıştır. Ulaşmaya e, üzeredir demektir. Onun için gerçekten e, havuz medyası, merkez medya bu işe çok e, yani e, gerektiğinden e, gibi yaklaşmasına karşın dünyada karşılık e, bulmaktadır. E, dolayısıyla bu yürüyüşün bundan sonraki döneme katkıda bulunacağını, siyasal katkıda bulunacağını pekala söylemek mümkün. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bazı popülerinin ortada kalkması, ittifak arayışlarındaki kendisinin sağında ve solunda bulunan hareketlerle olan temas sürecine katkıda bulunacağını pekala söylemek mümkün olabilir e, ve bundan sonraki ittifak süreçlerine e, ve bundan sonraki arayışlara e, gerçekten e, katkıda bulunacak ve gerçekten ataleti ve korkunun temelde e, Korkma Türkiye'nin e, bir e, özetidir bu yürüyüş. E, çünkü bugüne kadar ana muhalefetten ki yani bütün rezervlerimizi biliyoruz bugüne kadar en sert eleştirileri anı muhalefeti söyleyenlerden biriyimdir. E, pek çok e, arkadaşımız, programcı arkadaşımız gibi. Ama bugünkü gelinen noktada e, amalara, virgüllere falan gerek olmaksızın hele Demirtaş'ın bu açıklamasından sonra Türkiye'de adaletle, demokrasi ve özgürlük arayışında bulunan herkesin e, el vermesi gereken, destek vermesi gereken bir e, yürüyüştür ve bu yürüyüş sonuçları gerçekten demokratik hayatımızda sonuçları olacak bir yürüyüş olarak gözükmektedir. Evet tarihi ee, tarih yaz yani yazılıyor gibi çok büyük laflar ibareler genellikle kullanılır ve biz bunlardan genellikle kaçırıyoruz Kaçınmaya çalışıyoruz ama sanıyorum bu adalet yürüyüşü İstanbul'dan başlayıp şey Ankara'dan başlayıp İstanbul'a giden 316 kilometrenin geride kaldığı 18. gününde dünkü yürüyüş kavurucu sıcağı rağmen de en az 20 bin kişinin ve bütün kesimlerden insanların üstelik de çevreden de yöre halkından da önemli destek gördüğü ve üslup olarak da gayet saygılı ve hiçbir şiddeti ve çatışmasızlığı içeren aslında şiddeti dışarıda bırakan bir şey olması çok önemli yani Kılıçdaroğlu da şey demiş zaten yapılan bütün hakaretlere rağmen neden sessiz kalıyoruz neden inançla ve kararlılıkla adalet adalet adalet diyoruz bizi suçlamasınlar bizi dinlesinler diye diyor bir gün adaletli davranmak 60 yıllık ibadetten üstündür diye bir hadisle de Cevap vermiş bunlara da iklim öngelin haberine göre cumhuriyetten. <gülüyor> adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı e, Tayyip Erdoğan e, önceki gün biliyorsunuz ilk uzun yıllardan sonra parti MKya karşısına başkanlık etti. E, burada toplantının bir numaradı başlığı adalet yürüyüşüydü. E, bu konuda e, bunun ötesinde o sırada Rusya Devlet Başkanı ve Amerika Başkanı ile görüşmüş Erdoğan toplantı sırasında bir buçuk saat ara verilmiş. Döndüğünde görüşmeleri hiçbir şekilde partisiyle paylaşmamış <gülüyor> e, üyeleriyle, MKYAK'sıyla. Bunun neden sözü... Devlet sırrı herhalde. De, evet, e, yani siz partinizi MKYAK'sıyla paylaşmazsanız nereye paylaşacaksınız? Türkiye'de e, yani... İşte Almanya meselesini gündeme getirmiş ve dördüncü olarak ne söylemiş? Erdoğan muazzam bir şey yaşıyor, problem yaşıyor diyor ki sürekli metal yorgunluğu için. Evet, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oh, evet. çeşitli kademelerinde, yönetiminde metal yorgunluğu olduğunu söylemiş ki bu da çok önemli. Yani. Metal yorgunluğu önemli. ne demek? Ne manaya geliyor? Kırılır demek. Metaller evet. kimya e, fizik kuralları olarak belli bir şeyden sonra çatlayıp kırılıyorlar. Metal. miadını dolduruyor Miyadını dolduruyor, dolduruyor. Evet, evet. raf ömrünü evet, raf ömrünü dolduruyor şimdi heyecanını yitirdiğini söylüyor bunu nekayakada şimdi Türkiye'de Ankara'da aslında buna da deneyeyim diyorlar. zamanımızı şey yapıyoruz ama bu önemli geldi bana bu Ankara muhabiri olarak diyor. Şimdi bu e, hükümet ve parti yönetiminde, e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nde içinde olmadan görünen büyük bir karışıklık hakim. Kadrolar, yani 2002'deki kadrolar yok. Ve mevcut kadrolar çok zayıf ve tedirginlik içinde. Korku ve şüphe üzerinde bir parti var. Yani krala kimse çıplak olduğunu söyleyemiyor. Şimdi... E, Otoriter bir rejim kuruyorsunuz ama otoriter rejim içinde ülke içinde içini bilen, dışını bilen saygın kadrolara ihtiyacınız var. Türkiye'de şu anda kadroların itaatkar olması isteniyor sadece. Bilgili ve yetenekli olması değil. Bakın değinecektim ama gelecek haftalara kaldı. Bir tarım ve hayvancılık kararnamesi çıktı. O tarım ve hayvancılık kararnamesi Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın görüşü alınmadan yapıldı. Şimdi Bakın, yerde bir saray bilmiyorum. var, bir saray var, bir yerde ekonomi bakanlığının kadrolarınıca hazırlanmış ee, sarayın direktifleri. Saray var, hükümet var, parti var. Burada 2002-2003 yani harekete başladığı, milli gömleği, milli görüş gömleğini çıkarttığı arkadaşlarıydı yok bugün Erdoğan. Partide Türkiye'yi dünyayı hükümette, hükümette. Sivas olaylarının avukatları falan var yani. Ee, ve yani eğer siz e, itaatkar ama yeteneksiz, cahil bilmez kadrolarla gidiyorsanız ve bunda metal yorgunluğu diyorsanız yani e, mesela Hitler'in Ankara'ya gönderdiği bir Van Pappen var. Van Pappen, Almanya'da başbakanlık yapmış bir adam. Siz otoriter bir rejim içinde ciddi işledebilen Bürokratik ve siyasi kadrolara ihtiyacımız vardır. Çok zor durumda Eski ortak, eski arkadaşlar yok Eski birlikte başladıkları Bürokratik ve siyasi kadrolar yok Eski ortağı FETÖ, yani cemaatin desteği Artık kavga, kanlı, bıçaklı Olunmuş durumda. FETÖ ile Münasebeti olan olmayan yol arkadaşların Çoğu kaybedilmiş durumda Dolayısıyla 2002'den, 2015'e Bunların desteğiyle gelen İktidar bugün büyük bir bocalama yaşıyor Dış politika Esamisi okunmuyor Şimdi geçmişte nereden destek alıyordu Entelektüel sermaye işte Liberalleşme, demokratik adımlar Kürt çözümü vesaire gibi yerler Türkiye'nin liberal ilerici Demokrat kesimlerinden de destek alıyordu AB müktisabatından destek alıyordu Şimdi Bunların de Her biri bunlar idi, Kaynak teşkil ediyordu Bugün Erdoğan AKP'nin en Cılız, en kötü e, kadrolarıyla yani harfinin Z, Z kadrolarıyla yürümek durumunda. Ondan büyük bir rahatsızlık var. Şimdi taray kadroları var. Hükümeti ve bürokrasiyi bypass ediyorlardı. Dolayısıyla aha artı saray kadrolarınız da güçlü değil. İşte varlık fonunu atananlara baksanız yetiyor zaten. Yani o varlık fonunu atananlarla dünyada bir varlık fonu yönetim e, şeylerin içerisinde dolaşamazsınız. Artı güvensizlik ve korku var. Gelecekten endişe var. Bu husus ee, altını çizmesi gereken bir husus Bu işte G20'lere her şey yansıyor ee, Muazzam bir e, katik duruma e, işaret ediyor ee, Yani e, Demokrasi Nefes açıyor işte bu Kaynakları e, Değerlendirebiliyorsunuz Ama diktatörlükte e, bu kaynaklar e, Ortadan kalkıyor Dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'nde Metal yorgunluğu aslında bir çaresizliktir. Yani Erdoğan'ın da ne kadar zor durumda olduğunu işaret ediyor. Evet, Olmakta olan bu, bir durum var. Bu adalet yürüyüşü tarihi bir dönüşümün evet, de simgesi olacağının ortaya çıkarttı. Çıkarttı bence. Evet. Bunu takip etmeye devam edeceğiz. Devam Hatta... edeceğiz. Maltepe'de e, pazar günü büyük bir mitinge doğru gidiyor. E, Cuma e, gününden itibaren <gülüyor> yani biz açık gazeteyi bitirdikten sonra da yürüyüşle ilgili e, hangi arkadaşlarımız katılır bilmiyorum. Ama katılanlar olacaktır. E, bu evet. çok önemli bir hafta sonuna doğru e, gidiyoruz. Ee, Bundan sonrası da devam edecek dedi zaten. Kılıçdaroğlu'da. Hafta ya girişi böyle 4-5 konuya temas ederek biraz derin olmadı ama yine de başlamak istedim. Devam edeceğiz. Adalet yürüyüşüne devam. Çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik Açık gastık. Açık Radyo'dasınız Açık Gazete Devam ediyor saat 9.45 Çapulcular Korusu'ndan dedik? 4 sene önce Gezi Parkı Victor Hugo'dan bahsediyorduk Onun ünlü parçalarından daha doğrusu Sefillerden çevrilen ünlü parçalardan Bir tanesiydi bu Evet Victor Hugo'nun Sefiller adlı eserinin de Tamamlanmasının son Şehrin tefrikasının yayınlanmasının Üzerinden 155 yıl Geçmiş Birkaç gün önce tamamlanmış bir şey. 1500 sayfalık anıtsal bir eser ve sadece ezilenlerin, sessizlerin sesi olan bir eser. İnanılmaz bir şey aslında. Ee, ve bugün her zamankinden daha geçerli ee, olduğunu rahatlıkla söyleyebileceğimiz bir yapıt. Ee, yetişme yayınlarından mı Türkçesi yayınlanmıştı? Evet birçok yayın yeni bir tarafından çevrilmişti. Çok Hiç önemli mi, yani ölümünden birkaç gün önce şöyle demişti Victor Hugo onu da hatırlatalım ee, sevmek eyleme geçmektir direnmektir anlamına geliyor o açıdan çok önemli şimdi e, evet arada bıraktığımız birkaç haberi de hemen kısaca gözden geçirdikten sonra bu adalet yürüyüşüne dönelim e, Şam'da büyük bir intihar saldırısı oldu Suriye'nin başkenti Şam'da en azal 19 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Mart'tan bu yana gerçekleşen ilk intihar saldırısıydı. 5 milyondan fazla insan ülkeyi terk etmiş. 6 yıl önce 2011'de başlayan bu savaşta son intihar saldırısında da 31 kişi hayatını kaybetmişti. En az 12 kişi de yaralanmış. Tahrir meydanında. 3 araç şüphelenilen Iki, üç araçtan ikisi tahrip edilmiş imha edilmiş bir tanesi de infilak ettirilmiş böyle bir şey bir ikinci kaygı verici haber Washington Times'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin ve en sağcı savaş yanlısı gazetelerinden biri Trump'ın da kuvvetli destekçisi Amerika'nın Suriye'deki savaşa doğrudan katılması kaçınılmaz diyor artık böyle kritik test haline geldi Trump için. Kimyasal silah kullanılması nihai test oluşturur diye bir laf söylenmiş. Amerika'da bu arada bir gece kulübüne korkunç bir silahlı saldırı ve çatışma var. En az 28 kişi, en az 25 kişi vurulmuş, 28 yaralı var deniyor. İkisi kritik durumda. 3 kişi de izdihamdan ölmüş yerel saatlerle saatle 2,5 sularında olmuş Arkansas eyaletinde oluyor. Ee, oradan bir Akdeniz'de 60 sığınmacının kaybolduğu gibi akıllara durgunluk verici bir haber var. Libya açıklarında 140 sığınmacının bulunduğu şişme bot batmış. En az 60 kişi Akdeniz sularında gömülmüş kaybolmuş öldüğü tahmin ediliyor diye Ajans France Press, Reuters kaynaklı bir haber var. Göçmen kriziyle ilgili çok acayip bir haber daha var. İtalya'dan limanlarını kapatma resti mi? Neler oluyor? Avrupa Birliği bizi yalnız bırakırsa biz de limanlarımızı bu gemileri kapatırız demiş. Çok güzel. Maurizio Massari Avrupa Birliği Büyükelçisi İtalya'nın. <gülüyor> Maurizio Massari evet. Yani yabancı bayraklı tekneler yasaklanabilir filan gibi. Bunlar bu haberler üzerinde de duracağız. Bir yandan konteynerle protestocuların aciline mahkeme edilip hapsedileceği bir Avrupa Birliği ülkesinden G20 toplantısından bahsediyoruz. Bir yandan İtalya göçmenlere limanları kapatırız diyorlar. İtalya'da sığınma talebinde bulunan göçmenlerin yerleşeceği söylenen otelde motokokteli saldırı düzenliyorlar. Sadece İtalya'da değil, en enbar vilayetinde bir göçmen kampına düzenlenen intihar saldırısında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 14 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi var. Sadece Irak değil, Lübnan ordusu 5 intihar bombacısının askerlerinin Suriye sınırı yakınlarındaki göçmen kampını saldırdı. Göçmen kampına saldırdığını söylemiş. Bir el bombalarıyla saldırmışlar evet. daha doğrusu. Ee, bir diğer taraftan da Edirne'de Türkiye'de Bulgaristan'a geçmeye çalışan 7 mülteci tır dorsesinde havasız kalmış bu sıcakta ve bir mülteci ölmüş, diğerleri de baygınlık geçirmiş. Evet. Lübnan'da da ha, onu söyledin değil mi? Evet. Yani e, bir de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Kılıcı adıyla terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin hakimiyetindeki bölgelere yönelik harekata hazır olduğu haberi var. Hürriyet'ten 7 bin asker sınırda yığınak yapıyor ve bu harekat Fırat Kalkanı'nın iki kat büyüklükte olacağı söyleniyormuş bu hareketin. Bunu da geçiyoruz. Çok hiç açıcı olmamakla beraber Katar'da da Türk üssünün kapatılması söz konusu değil diye bir haber var. Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani El Cezire'yi kapat kanalı Türkiye üssü kaldır ve başka 12-11 talep daha vardı. 4 Arap ülkesi tarafından verilmişti. Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri Mısır ve Bahrain tarafından 13 listeyle bugün doluyor mühlet ondan sonra ne olacağı belli değildi ama biz kapatmasımız söz konusu değil Türkiye ile ilişkimize gerçekten değer veriyoruz demiş ki zaten herhalde Türkiye'nin de dünyada kalan ender dost ülkelerinden bir tanesi durumunda kalıyor. Öte yandan bir gün bile bekleyemeyiz diyorlar artık ve bir gün bile kalmayacaksınız diye. Londra'da çok büyük bir gösteri var. Kemer sıkmaya ve özelleştirmelere karşı kemer sıkma öldürür. Kesintiler hayatları gider keser. Bir gün bile daha fazlası yok ve Tory'ler out. Yani gitsin muhafazakarlar dışarı. dışarı diye. Çok ciddi bir şey var. Jamie Corbin de katılmış ve bu işi bitirelim artık diyorlar. İlginç bir şey var. Bir başka önemli haber de Aslı Erdoğan'a da bir uluslararası ödül verilmesi gibi iyi bir haberden de bahsedebiliriz onu da daha sonra ele almak üzere şimdilik bu kadar çok dar zamanda çok sayıda haberi sığıştırmaya çalışıyoruz ve bir ilginç haberde Figen Yüksekdağ bin avukat savunacakmış evet efendim HDP eş genel başkanıyken tutuklanan Halkların Demokratik Partisi Figen Yüksekdağ 8 aydır cezaevinde 4 Temmuz günü yani yarın İlk kez mahkemeye çıkacak bin avukat başvurmuş. Burada e, anayasaya göre avukat e, savunma hakkı sınırsız olduğu için e, bence yaratıcı bir buluş. Bu e, e, mahkeme e, şeyleri katipliği, yargıçlar e, baya zorluk çekeceklerdir demektir. Sadece adlarını bile bin avukatın okumak zorundalarını bilmiyorum ama kayda geçirmesi bile saatler sürebilir zorlu bir şey. HDP'nin Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu özel bir çalışma yürütüyormuş. Bin avukatla hazırlanıyorlarmış. Yani e, Türkiye'de yaklaşık 80 bin avukat var yanılmıyorsam. Yani 8'de biri yani bu duruşmaya e, eş genel başkanı savunmaya şey yapıyorlar. Bir de hukuk meselelerinden bahsederken 100 bin aşmış bu arada avukat sayısı Türkiye. Öyle mi? Evet evet ha, O zaman ben eksik bir bilgiye sahiptim Dün baktım ama eksik bakmışım 100 Sağ bini ol. geçmiş olduğu söyleniyor Şubat ayından itibaren verilen rakamlara göre Baru tarafından Evet, her 100 avukattan biri Figen yani Yüksek daha savunacak demektir o zaman. E, Millet yazarı Gökçer Tayıncıoğlu da 2006'da Diyarbakır'da meydana gelen olaylar sırasında başlarına isabet eden gaz fişeğiyle vurularak ölen mahsum Mızrak 14 yaşında ve Enes Atan'ın 8 yaşında dava sürecine ilişkin bir yazı kaleme almış. Bir kanıtın kaybolmaması için en güvenilir yer olan adli emanetten Mahzun Mızrak'ın kafatasından çıkan gaz fişeği çalındı. Fişekler kayboldu, soruşturuldu, zaman aşımıyla bitti diyor. Yani bir adalet altı yırtılmış poşet varmış. Oradan düşmüş adli emanetten ve gitmiş. şey Üzerinde şeyi filan yazılı yani. E, sicil numarası vardır ya. şeyin Onların bile okunabildiği kafasından çıkan şey yırtılıp gitmiş kaybolmuş ondan sonra da zaman aşımı geçmiş yani büyük bir adaletsizliğe bahsediyor yani Enes Atadan çıkartılan gaz fişeğinin mahzun mızrağın otopsisi sırasında fotoğrafı çekilen gaz fişeğiyle benzer özelliklere sahip olduğu sehven emanete alınmış olabileceği yanlışlıkla fişeğin kayıp olmadığı adli emanetin bilmem ne sırasında kayıtlı olduğu ama yıllardır aranan gaz fişeği aslında kayıp değilmiş aslında bu tespite de gerek yoktu Zaten 3 ay önce zaten zaman aşım karar verilmiş. Yani bir trajikomedi aslında. Mahzun e, mızrakta da sonuç değişmemiş ve karar çıkmış vücudundan çıkartılan gaz fişeğinin taşınma ve tadilat sırasında emanet poşetinin yırtılması sonucu kaybolmuş olabileceğine yönelik tutanak. Diyarbakır'da oluyor. Bunu yani bunun kabul edilmesi mi bekleniyor insanların bulunan emanet poşetinin ha ve diyor ki gaz fişeğinin kasten değiştirildiğine veya alındığına ilişkin herhangi bir delil bulunmadı diyor savcılık e, poşetin altında elbette yırtık olduğu görüldü savcılık bu durumda fişeğin çalınmış olamayacağına kanaat getirdiğinden bu suçtan işlem yapmadı diyor dosya kapatılmış zaman aşımı bu arada Ahim iki dosyada Türkiye'yi yaşam hakkını ihlalden tazminata mahkum etmiş. Tazminatı kim ödeyecek? Türkiye. Biz, halk. Rücu edilebilecek sorumlu yok. Çünkü aslında rücu edilme kararı verilmişti ama yok sorumlu. Savcı Ahim'e rağmen üç polisin de beraatini istiyor muhtemel ki davada böyle bitecek diyor daha inceoğlu. Fişekler kayboldu soruşturuldu, zaman aşımıyla bitti. Telsiz konuşmaları ne olmuş dersin? Onlar da silinmiş. Evet. Zaten böyle şeyler olabilirdi diyor. Enes Ata'nın kıyafetleri mahkeme kararı olmaksızın ne olmuş? İmha edilmiş. Mümkün, hatadır. Olmamış olabilir mi böyle bir şey? bu kadar şey ortadan kalktığına göre ki annem yok mu deniyordu. Evet ki annem yok olmamış bu evet. Büyük hiç olmamış. Evet bir de Antalya'da doğaya zarar veren taş ve mermer ocaklarının kapatılması için 5 yılı aşkın süredir hukuki mücadele sürdüren Ali Ulvi ve Aysin Büyük noçu çiftinin öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada sürpriz bir tanık ortaya çıkmış. Bil bakalım kimmiş? Bilemedim filan. Katil mermer ocağı sahibiyle buluşurlarken gördüm katili demiş. Kimmiş? Mermer ocağı sahibi. Tanık tanık mı? Yeni tanık hayır. O adı verilmiyor. Tanığın M'de. Ama savcıya sözlü ifadesinde demiş ki. Ocak sahibini Mahallesi ile Bağyaka mahallesinin kesiştiği noktada beklerken gördüm. Kendisi siyah bir cip içindeydi. Yanına gidip hayırdır abi ne bekliyorsun dedim. Bu esnada plakasız bir motosiklette iki kişi araca yaklaştı. Motosikleti kullanan kişinin arkasında Ali Yamuç vardı. Ali Yamuç katil Ne itiraf eden kişi motosikletten inip cipe bindi sonra da uzaklaştılar diyor. Yani taş ocağının sahibiyle cibe binip uzaklaşıyor katil bakalım nasıl bir ifade daha önce çeşitli ifadeler vermiş sonra yalanlamıştı kirli sakallı siyah cip kullanan çirkin lakaplı kişinin den bahsetmişti sonra o hayal ürünü demişti daha az ceza alırım düşüncesiyle bu yalanları söyledim demişti şimdi yeni tanık çıkmış bakalım ne olacak evet ve biraz uzatma bağısına bir de şeyi de söyleyeyim boğa güreşlerinde de Artvin'in Kafkasör yaylasında bir de boğa güreşleri yapılıyor. Bütün, bütün <gülüyor> kefazeliklerin ortasında Erzurum ve Rize'den getirilen 125 boğa deste ayak küçük orta vesaire güreşiyor. O sırada Cerat Tepe'den vazgeçmeyeceğiz yazılı pankart açmış. Cengiz Holding'e ait Etibakır Hanım Şirketi madenciri faaliyetlerine karşı mücadele eden Yeşil Artvin Derneği üyeleri. Ama madene hayır sloganı attığı sırada müzik yayınının sesi yükseltilmiş duyulmasın duyulmasın diye belediye başkanı da kızmış. AKP ile belediye başkanı Mehmet Kocatepe. Kavkasör boğa güreşleri dünya markasıdır siz festivale gölge mi düşürmek istiyorsunuz vereceğiniz mesajı verdiniz deyip pankartı kaldırın demiş fakat kaldırmamışlar ıslıklar ve slogan atmayı sürdürmüşler Sonra tribünden inmişler tepkimizde mücadelemizde mücadelemiz de sürecek demiş dernek başkanı yeşil Admin derneği başkanı Nurneşe karahan bu maden çıkarılırsa ne artvin kalacak ne de geleneksel boğa güreşleri demiş. Zaten bir de büyük bir kirlilik tespit edilmiş şimdiden. Daha maden açılmadan önce bile ilk kazıla. İspanya'da iki hafta önce bir matador öldü. Öldürüldü daha doğrusu boğalar tarafından. Onun birini verememiştik. Evet. Hayatını kaybetmiş boynuz darbeleri sonucunda. Bir de galiba uzun bir haberi geçeceksiniz. Son olarak şunu da söylüyorum. Belki vaktimiz kalmaz ama Göbeklitepe'deki son kalıntıları gördünüz mü? Haberini İnsan mu? ritüeli değil mi? Kafatası evet. çok tüyle rüpertici bir keşif ama galiba ilk dinlerinde ortaya çıktığında <gülüyor> açıklayacak bir şey de olabilir. Alman Arkeoloji Enstitüsü'nden Paleopatolog Julia Geritski Göbekli bulunan üç kafatası parçasının dünyada bilinen ilk oyulmuş kafatasları olduğunu düşünüldüğünü söylemiş. Science Advance adlı bilimsel yayındaki makalede bölgede bulunan üç yetişkin kafatası parçası üzerinde yapılan incelemelerdi. Bu insanların ilk önce derisinin yüzülüp üzerindeki etlerden arındırıldığı ardından da kemiklerin çakmak taşıyla oyuklar açıldığı anlaşılmış. Atalarına rahmet için böyle bir etkinliğe giriyorlarmış geldikleri zaman. İlk ritüel evet çok ilginç bir şey yani Göbekli Tepe dünyada medeniyetin Muhtemelen ilk kurulduğu noktalardan biri, Eğer birincisi değilse Şu anda bir tadilat var galiba Ve Çok kötü Herkesin iktidar. ziyaret etmesi gereken bir evet. yer oldu Kesinlikle, kesinlikle öyle Ben ziyaret ettim ve aklım durdu Fakat e, Gerekli şeyi iktidar Yapmıyor Dünyanın ilk tapına Düşünün. E, işte O yüzden biraz rahatsızlıklar var Şimdi adalet yürüyüşünün süreyi biraz uzatma durumundayız çünkü çok tarihi günlerden geçiyor Türkiye ve özellikle iki konu birincisi adalet yürüyüşü ikincisi de artık tamamen eriyip bitmekte olan iki insan genç insanın eğitimcinin açlık grevi diyeyim Hapishaneye de attılar, devam ediyor. Bu iki konuda sürekli olarak gündemde tutmak zorundayız. Gonca Tokyolu'nun haberine göre adalet yürüyüşü 18. gününde kavurucu sıcağı rağmen katılımın arttığı ve partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması ardından herkes için adalet yürüyüşüyle tek slogan, tek pankart adalet pankartıyla yürüyüş devam ediyor. 420 kilometrelik yürüyüşte bugüne kadar yaklaşık 300 kilometre düne kadar yol kat edildi. Hafta sonu olması nedeniyle katılımın arttığı gözleniyor. Yaklaşık 44 dereceye kadar ulaşan hava sıcaklığı nedeniyle yürüyüşün başlama saati 1 saat öne alınıyor ve en uzun molada 1 saat uzatılmış verilen fakat gerek HDP Parti'nin eş genel başkanı Serpil Kemal Bay ve yardımcıları Saruhan Oluç'la Sezai Temelli'nin de katılma yürüyüşe destek vereceği açıklandı ve en kalabalık günlerinden birinin yaşayan adalet yürüyüşü bu şekilde gerçekleşti. Konaklama alanının çıkışında Kılıçdaroğlu'nun ellerinde çiçeklerle yerel kıyafetli kadınlar karşılamış. Çok ilginç şeyler de var. Mesela e, e, Adalet Yürüyüşü'nün 18. yüzyılda Kocaeli'ne ulaşırken depremzedelerin de destek verdiği yürüyüş sırasında vatandaşlar Adapazarı ilçesi dört yol mevkinde köprü üzerinden güller serpmişler. Hmm. İlginç bir şey yani e, taşeron işçiler için adalet istenmiş çok önemli 1 milyon aşkın taşeron işçisinin adalet talebi de dile getirilmiş bizzat e, Kılıçdaroğlu tarafından Sivas katliamında katledenleri e, katledilenleri anmış Kılıçdaroğlu 18. günündeyiz bugünümüzde hayırlı olur inşallah son derece kararlı azimli bilinçli bir yürüyüş gerçekleştiriyoruz diyor ve destek veren vatandaşlar da bizim arzu ettiğimiz gibi her türlü provokasyona karşı duyarlılıklarını koruyorlar. Yurttaşlarıma içten teşekkürlerimi gönderiyorum demiş. Sıvas katliamında hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza rahmetle anlıyorum. Adalet arayışları devam ediyor. İnsani düşünceleri fikirleriyle kabul edip baş tacı etmeliyiz. Bizi, e, onlar ne zaman düşüncelerini açıklarlarsa bu düşüncelere hepimiz ortaklaşa saygı göstermeliyiz farklı düşüncelere sahip olabiliriz ama birlikte yaşama irademizi birlikte ortaya koymak zorundayız demiş <gülüyor> tutuklu Beşiktaş, Beşiktaş e, Cumhuriyet Halk Partisi Beşiktaş örgütü yürüyüş sırasında tutuklu akademisyenler için yaklaşık 600 metre uzunluğunda dilekçe açarak yürümüşler depremzedelerde e, Arızlı Irak konutlarında oturanlar da yürüyüşe katılmış Biz de adalet istiyoruz Arızlı depremzedeleri yazılı dövizler taşınmış Lütfiye Gönüller diye bir depremzede konutlardan çıkarılmaları halinde kendilerini yakacaklarını anlatmış bizi çıkartmaya çalışırlarsa evleri yakacağız 78 yaşındayım İzmit'e kadar adalet için yürüyeceğiz demiş eee Hasan e, Cemal'in yazısında da şöyle diyor. Kılıçdaroğlu haklı. Duvar yıkılmadan demokrasi hayaldir. O duvar da Erdoğan'dır diyor. E, Ahmet Hakan bir mülakat yapmış şeyle Hürriyet Gazetesi'nde Kılıçdaroğlu'yla Kılıçdaroğlu ilginç fotoğraflar var. E, bütün şeyin son derece mütevazı ama iyi düzenlenmiş bir karavanın bir tarafı çalışma bir tarafı dinlenmek için ayrılmış Biden orada görüşüyorlar madem bir duvarla karşı karşıyasınız duvara karşı yürünür mü Kemal Bey de diyor ki bize düşen o duvarı aşmak için mücadele etmek diyor ve ekliyor duvara karşı mücadele etmezsek duvarı aşamazsak bu ülkeye demokrasiyi nasıl getireceğiz yine selam olsun Kılıçdaroğlu'na selam olsun adalet için yürüyenlere demiş çok haklı Sayın Kılıçdaroğlu. Evet öyle bu duvar yıkılmazsa demokrasi hayaldir. Herkes için adalet hayaldir. Hukukun üstünlüğü hayaldir. Özgürlük hayaldir. Bu değerlerin yaşandığı bir toplum ve devlet düzeni hayaldir. Türkiye'de heyula gibi bir duvar bütün bu değerlerin önünde yükseliyor. Herkesi mutsuz ediyor, hayatından bezdiriyor. Çünkü o duvar sadece kendi değerlerini dayatanları koruyor. Farklı olanları eziyor, bezdiriyor. Farklı olanlara, farklı düşünenlere zulüm ediyor, susturuyor, onları zindanlara atıyor. Bir zamanlar Berlin duvarı da öyleydi, yıkıldı diyor. Berlin duvarı yıkıldı çünkü demokrasi ve hukuk bayrağını ellerinden düşürmeyenler meydanlara çıktı. Varşova'da, Prag'da, Berlin'de. Tüm farklılıklarını bir yana bıraktılar, sadece demokrasi hedefine kilitlendiler, özgürlük şarkılarıyla yürüdüler masa başı demeçlerini kürsü nutuklarını geçip meydanlara sokaklara çıktılar pra lafla değil eylemle yürüdüler duvara karşı Gdańsk'ta dayanışma hareketi böyle büyüdü Danzig'de yani Prag'da Venceslav meydanı böyle devrim meydanı haline geldi sonra kendi adını alacak olan bu meydanda Václav Havel totaliterizme karşı özgürlük ateşini böyle yaktı meydanlara toplandılar sokaklara yollara düştüler grevler yaptılar Gösteriler düzenlediler, sadece konuşmadılar, dikildiler, korkmadılar, yılmadılar. Sonunda yıkıldı Berlin duvarı, bizimki de yıkılacak, hiç kuşkunuz olmasın diyor. Demokrasi, adalet, hak, hukuk, özgürlük talepleri karşısında hiçbir duvar duramadı. Dün böyleydi, bugün de farklı olmayacak. Tarih böyle yazıldı, bizde de böyle yazılacak diyor. Biz de demokrasi ve özgürlük düzenini kendi mücadelemizle kuracağız. Bu sayede birinci sınıf demokrasi bizim ülkemize de gelmiş olacak. Herkesin kendi farklılıklarıyla, kendi görüş ve inançlarıyla, kendi kimlik ve kültürleriyle aynı demokrasi şemsisi altında barış ve huzur içinde yaşayacakları günler bizim ülkemize de gelecek. Önce 16 Nisan. Şimdi adalet yürüyüşü. Bunlar kalkışmalar. Erdoğan için sonun başlangıcına vurgu yapan demokratik kalkışmalar. Ey Erdoğan şunu iyi bil. Ankara'dan İstanbul'a yürüyenler tarih yazıyor. Bu tarih sayfasına duvarın yıkılışı yazılırken senin de tarih arşivine nasıl kaldırıldığın dipnotu olarak düşürecek. İyi pazarlar demiş Hasan Cemal dünkü yazısında T24'te. Ee, yani... Şu duvar meselesinde Ahmet Hakan' da şöyle diyor Kılıçdaroğlu Gandhi yürüdüğü zaman karşısında İngilizler vardı Adamlar demokrasi kültüründen Gelen bir anlayışa sahip Oldukları için bu önemli göründü bana Demokrasi kültürü meselesi Gandhi'nin yürüyüşünden etkilendiler Kayıtsız kalamadılar O yürüyüşe karşı Niye yürüyor ki Trene binsin demediler Bizim yaptığımız yollarda yürüyor Diye tepki göstermediler Demokrasi anlayışı varsa bu tür yürüyüşlere olgunluk içinde karşılık verilir. Yeri geldiğinde geri adım atılır ama bizim karşımızda bir duvar var. Biz işte bu duvara karşı yürüyoruz diyor. En büyük sorunumuz bu demiş. Tabi hemen sordum diyor Ahmet Hakan hürriyetten. Madem bir duvarla karşı karşıyasınız duvara karşı yürünür mü? Kemal Bey de bize düşen o duvarı aşmak için mücadele etmek dedi ve ekledi. Duvara karşı mücadele etmezsek, duvarı aşamazsak bu ülkeye demokrasiyi nasıl getireceğiz? Diyor. Ee, HDP'den adalet yürüyüşüne destek olacak bugün. Ama biraz önce Ali Bilge ile konuştuğumuz mesele var. Ee, şeyin çok Grup Başkan Vekili HDP'den Ahmet Yıldırım tutuklu eş genel başkan Demirtaş'ın adalet yürüyüşü hakkında benim Edirne'ye yürünmesi yönünde bir talebim yok ifadesini kullandığını aktarıyor ve e, yürüyüşün tüm muhalif kesimleri buluşturmayı hedeflemesi gerektiğini söylemiş Selahattin Demirtaş meselenin kendisinin tutukluluk hali ve mağduriyetinin ortadan kaldırılmasın ötesinde bir adalet ihtiyacı olduğunu ifade etmiş ve bunun için yürüyüşün sözde değil, pratikte de herkes için adalet sağlamaya evrilmesini önemsediğini belirtmiş. Toplumsal dinamiklerin bir arada ülkeyi düzlüğe çıkarma çabasının önemli olduğunu, muğlak söylemlerin ötesine geçilmesi yani belirsiz ve toplumsal muhalefetin süreklileştirilmesi gerekliliğini işaret ediyor demiş. Kerem Kılıçdaroğlu'nun da ilginç bir yazısı yayımlanmıştı. E, Kemen Kılıçdaroğlu'nun oğlu. Ve e, Cumhuriyet Gazetesi'nde 29 Haziran Perşembe günü yürüyüşle tıkanan damarlar açılabilir başlıklı bir yazıydı. Partili Cumhurbaşkanlığı, olağanüstü hal yönetimi ve muhalefete yapılan baskılar <gülüyor> Türkiye'de yönetim, hukuk ve demokrasi damarlarını tıkadı. Cumhuriyet Halk Partisi'ni de adalet yürüyüşüne iten, tıkanan bu yönetim mekanizmaları dedikten sonra üç açıdan önem taşıyor Cumhuriyet Halk Partisi açısından demişti. Siyaset bilimci kendisi doktor. Birincisi 16 Nisan referandumu sonrası Kılıçdaroğlu sonuçlara itirazda fazlasıyla eleştirilmiş ve pasif kaldığı söylenmişti bu yaklaşık 25 gün sürecek yürüyüş barışçıl bir şekilde eyleme olanak sağlarken ilgiyi de hele medyanın durumu düşünüldüğünde üzerinde tutacak diyor. Birincisi bunu tutuyor işte. Bunu zaten erken, genel bir değerlendirme yapmış tutuyor evet. İkincisi örgütte bir heyecan yarattı diyor. Cumhuriyet Halk Partisi örgütünde bir heyecan ve hareketlenme yaratması. Referandum sonrası genel başkan yardımcılığından istifa eden Selin Sayek Böke'nin Fikri Sağlar'ın ve Muharrem İnce'nin yürüyüşlere katılması. Partide şu an için bir bütünlük havası yaratmış durumda diyor. Ve yürüyüş kararının verilmesinden önce herhangi bir hazırlığın olmamasına rağmen katılım artarak devam ediyor ve katılımcılarda büyük bir umut var. Ee, ve farklı şehirlerden katılımlar olacak yürüyüş planladığı gibi planlandığı gibi giderse ki öyle görünüyor son günlere doğru katılım farklı kesimlerinde desteğini alarak güzel bir hava yaratabilir fakat katılımcıların yürüyüşü barışçıl bir şekilde devam ettirmesi önemli çünkü yürüyüşe karşı provokatif tepkiler verilebilir ki veriliyordu demiş ve nitekim buraya da ufak bir parantez açayım bir taş taşlı bir saldırı olmuş genç bir yürüyüşçülerden biri kafasından yaralanmış onun üzerine birisi üzerine yürümeye kalkınca durdurmuş AK Partili yönetici evet. ve aracı da taş atanların aracını da uzaklaştırmış ve sen buna şiddetle cevap vermeye kalkarsan niye buradasın bu yürüyüştesin diye durdurmuş tepkiyi önlemiş 3. olarak Kerem Kılıçdaroğlu'nun yazısından yürüyüş Cumhuriyet Halk Partisi'ne kendisinden olmayanların desteğini yakalama fırsatı sunuyor. Adalet yürüyüşünün başarıya ulaşması için bundan sonra eylemin sivil toplum kuruluşları, dernekler, sendikalar ve diğer muhalefet partileri tarafından desteklenmesi gerekiyor. Diyor ki giderek artıyor tabii bu da. ve Yani bu adalet yürüyüşü Cumhuriyet Halk Partisi için bir değişim hareketinin de işareti niteliğinde ve be beklentilerden biri de ülkücü muhaliflerin yürüyüşe katılıp katılmayacağı o da belli değil ee, bu noktada muhalif ülkücülerin yürüyüşle ilgili yaklaşımlarını tahmin etmek zor fakat bu eleme ters bir tepki vereceklerini düşünmek yanlış olur demiş ki gelmedi bildiğim kadarıyla evet. Keza Meral Akşener'de ilk günlerde yürüyüşe destek niteliğinde bir açıklama yapmıştı diyor. Yani sonuç olarak partili cumhurbaşkanlığı tek bir parti tarafından oluşturulacak hukuk düzeni devam eden OHAL yönetimi ve muhalefete yapılan baskılar muhalif kesimin terörist ilan edilmesi gibi bir anlamda Türkiye'de yönetim hukuk ve demokrasi damarlarını tıkadı. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu eylemi gerçekleştirmesine yol açan bu yönetim mekanizmaları adalet yürüyüşü bu açıdan tıkanan bu damarları açma girişimi olarak okunabilir diyor siyaset bilimci Kerem Kılıçdaroğlu. Bir şey de ilginç değil mi? Adalet yürüyüşüyle ilgili olarak bir Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yakın olan bir anar yönetim ve Araştırma şirketinin başkanı da şey diye konuşmuş bir demeç vermiş kendisiyle yapılmış bir daha Şimdi o haberi... Adalet yürüyüşüne yürümeyenler olumlu bakıyor şeklinde bir açıklama yapmıştı. Evet önemli aslında. İbrahim Uslu değil mi? E, Kemal Kılıçdaroğlu 16 Nisan referandumundaki %48.5'un enerjisini şarj etti demiş ve müdahale edilme ihtimalinin düşük olduğunu söylemiş. Çok önemli bir nokta. iki de şeye değinip bu adalet yürüyüşünü bugünlük bırakalım. Zeynep Oral'ın da çok önemli izlenimleri vardı. Cumhuriyet Gazetesi'nden dünkü. Bir de katılanlardan birisi şey diyor. 15. gününde yazmış ama 13. günkü etabı yürüdüm. Birçok arkadaşımın yürüyüşe bir noktasından katılmak istediğini gözlemliyorum diye bir açıklama var. Yürüdüğüm etap iktidara desteğin %75'lerde olduğu bölgeyi kapsıyordu. Hani şu konaklama noktasına tezek gübre dökülen bölge. Bazı gazeteler de halk kahramanı ilan ettiler adamı. Evet. Yürüyüş sırasında o bölgede yaşayıp %25 içinde yer alan birçok insan aramıza katıldı. Onların mutluluğunu, heyecanını size anlatamam diye yazmış bir katılımcı. Yol boyunca o %25 içinde yer alıp orada yaşamanın ne kadar zor olduğunu konuştuk. Hele yine aynı bölgede evlerden, arabalardan yapılan tacizleri ve o tacizlerin nasıl seviyesiz olduğunu gördükten sonra oy verdiği siyasetçiyi, kentte yaşayan daha tuzu kuru olduğunu düşündüğü vatandaşı sokakta yanında görmek çok moral verici oldu sanırım. Zeynep Oral da şey yazmıştı. Oraya gitmeden anlaşılmıyor. Zaten televizyonlardan bir tek Halk TV ve bir televizyonda TV1 mi? Fox da veriyor biraz. Veriyor ama anlaşılamıyor. Gidince görülmemiş bir dayanışma dokunma duygusu var diyor. Ve or Yanımızda yürüyen bir baba kız bize yol kenarından yazıklar olsun sizin gibi diye sizin gibilere diye bağıran bastonlu amcanın kendi dedeleri olduğunu söylemişler dedeye rağmen yürümek çok da kolay olmasa gerek yani evdeki rabia işareti yapan komşuya hepiniz teröristsiniz diye mahalle bakkalına rağmen yürümek bu yürüyüş o insanlara cesaret verdi bana kalırsa diye yazmış bu, bu katılımcı. Taciz edenler kadar evlerinin önünde alkışlarla destekleyenlerin de sayısı oldukça fazlaydı. İşte demin sözünü ettiğim şey Balıkesir Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı yanındaki kadınlara küfredildiğini söyleyip arabadan satışan gençlerin üzerine yürüyen bir erkek yürüyüşçüye bu tacize soğukkanlılıkla tepki veremeyeceksen buraya gelmeyeceksin demiş ama aracı da uygun şekilde uzaklaştırdı diyor. Bizi farklı kılan akılla sürdürmek olmalı bundan sonraki süreci demiş. Eylemle ve geniş kitlesel katılımla desteklenen akıl sonuç alacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sokağa çıkması böyle büyük ve süreklilik arz eden bir organizasyonu oldukça başarılı gerçekleştirmesi de ayrıca çok önemli Sokağa çıktığında kitlesel destek bulacağını görmesi sonrasında bu refleksinin gelişmesini sağlayacaktır büyük olasılıkla demiş. Bir başka gözlem daha. Bu da çok çok önemli geldi bana. AKP'li kadınların, Adalet ve Kalkınma Partili kadınların, AK Partili çirkinliğe, keskin bir nefrete varacak bir şekilde gösterdikleri tepkilerdi bu provokasyonlara ve küfürlere. Bu sosyolojik olarak çalışılmalı bence demiş katılımcı. İktidar uygulamalarından en çok zarar gören kitle en kuvvetli şekilde sahip çıkıyor demiş. Ve son olarak da şunu söylüyor. Eğer bir şekilde ayarlayabiliyorsanız programınızı sağlığınızda el veriyorsa katılın yürüyüşe. Tarihi bir olay yaşanan ben de içindeydim diyebilin. Kendi kişisel tarihinizi ekleyin demiş bitirmiş. 15. gününde son iki parkura katılan bir başka katılımcı da 16.000 kişiymişiz. Muazzamdı, muazzam. Ülkem ve insanlık adına gurur duydum diyor. Yazılacak gibi değil ancak yaşanıp hissedebilecek olanlardan tek bir provokasyona gelen olmadı. Yanımızda da ceryan etti, hemen sakinleşildi, herkes birbirini yatıştırdı. Organizasyon dört dörtlüktü, tuvaletlerden su ihtiyacı için alınmış önlemler, ilaç gibi gelen şeftaliler, dağıtılan yemekler, yürüyüş sırasında en ufak bir yorulan, rahatsızlanan olursa hemen bir araç ayarlanması, mola yerinde bandomuz ve muhteşem oyunlarıyla efelerimiz demiş. İnsanlar arasındaki iletişim, dayanışma, paylaşım bambaşka, insanlarımızın renkliliği bambaşka, baktığınız herkesin yüzü aydınlık, gözlerinin içi gülüyor mola yeri ayrı renkli asılan çoraplar kurutulan atletler ayağını ovuşturanlar mola bitince herkes yine o aydınlık yüzleriyle yola devam ülkemizde dünyaya örnek olacak böylesine muazzam bir olay yaşanırken parçası olmaktan güzel bir şey düşünemiyorum demiş öbür bir başka katılımcı daha evet son olarak da şeyden bahsediyoruz Gülmen ve Özakça 116 gündür açlık grevinde Karınca dergisinden ga, gazetesinden bir haber Gülmen'in hava, havalı yatak isteği reddedilmiş. Nuriye Gülmen açlık grevinin 101. gününde yazdığı mektupta yatakta kemiklerinin batmaya başladığını bu nedenle havalı yatak istediğini ancak gezayvi yönetiminin izin vermediğini duyurmuş. Yani isteyeceğim hapishane yönetimi olmaz dedi demiş. Tabip odasının görüşmesine izin verilmiyor. Havalı yatak muhakkak Ankara Tabip Odası Başkanı temin edilmeli demiş. Kişilerin bu eylem biçimini ne kadar süre devam ettireceklerini öngöremiyoruz. Kişiye göre kişiye göre değişebiliyor. En uzun 230 gün yaşayan bir vakamız vardı. Bunun bu şekilde konuşulması da insana evet. müthiş bir acı veriyor ama ama hapishane koşullarında bu daha kısa süreye koşullar nedeniyle inebilir. Önümüzdeki kısa sürede hayatlarını kaybederlerse ne yazık ki sürpriz olmaz demiş. Mikis Theodorakis'ten de binin üzerinde bestesi bulunan efsane besteci, müzisyen Mikis Theodorakis ve aktivist bütün hayatını da kudret merkezlerine karşı mücadeleyle geçirmiş başta aziler olmak üzere bir aktivist Zülfü Livaneli aracılığıyla Nuriye Gülmen ve Semih Özakçı'ya destek vermiş şöyle diyor Türkiye Cumhuriyeti etkililerini Nuriye Gülmen ve Semih Özakçı'nın hayatlarının kurtarılması için harekete geçmeye davet ediyorum bu iki eğitim insanı kaybettikleri işlerini geri alma mücadelesinde Hukukun üstünlüğüne uygun muameleyi hak ediyorlar diyor. Uluslararası çapta bir büyük kampanya daha e, yapıldı. 111 aydın da yetkililere çağrı yapıldı. Açlık grevinin 111. gününde biz bayram tatilindeyken oldu. İçişleri Bakanı Soylu da aydınları terör örgütü üyesine hamilikle suçladı. 116. E, günde bu Selahattin Demirtaş'ta e, bu son şeyde cezaevinde tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakçın eylemlerine son verme çağrısında bulundular. Nuriye Gülmen şey diyor aç kaldığım tek bir anı bile unutmayacağım diyor. Veli Saçılık tarafından y Yüksel Caddesi direnişçisi deniyor. Veli Saçılık Nuriye'den mektup var unutmak ihanettir. Sıvas'ta yanan canlarımızı da unutmayacağız diyor. Biz unutmayacağız. Balıklar yüzmeyi, kuşlar uçmayı unutsa da arkadaşlarımıza yapılanları asla unutmayacağım demiş ee, Nuriye Gülmen. Ee, değil yani aç kaldığım tek bir anı unutmayacağım demiş. Demirtaş'ta Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Selahattin Demirtaş 112. günden yazdığı mektupta eylemlerine son verme çağrısını şöyle söylüyor. Açlık grevine başlama ve bitirme kararı sizlerin özgür iradesine tabi. Bununla birlikte milyonların iradesini temsil eden bir siyasetçi dostunuz olarak açlık grevinizi sonlandırmanızı rica ediyorum demiş. Hükümetten tık yok. Durum bu şekilde. Bugün çok yoğun bir gündem takip etmeye çalıştık. Bir parça çalacak zamanımız herhalde kalmadı. Bu şekilde bitiriyoruz ama bu hem yürüyüşü, adalet yürüyüşünü, hem Gülmen ve Özakçan'ın durumlarını, hem de dünyanın sessizlerinin sesini duyurmaya çalışan diğer haberleri göçmenler başta olmak üzere duyurmaya çalışacağız Barış güçleri. Şimdilik bugünlük bu kadar diyelim. Ve bendiniz Ömer Madra Can Tombil ve Selahattin Çoluş Çolak'tan oluşan ekiple birlikte olduğunuzu Emre Gümüşer'in de destek verdiğini söyleyelim. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. çek